a yeah. çek Kainat, bugün 24 Eylül Cuma, yıl 2010, ay 9, gün 267, Hızır 142 1431, Hicri Şevval 16, 1426, Rumi Eylül 11 İstanbul Beyazıt Kütüphanesi'nin kuruluşu, 1882 Günün Sözü, kitap aklın ilacıdır, Ovidius Günün Tarihi 37 yıl önce bugün 24 Eylül 1973'te şair Şüküfe Nihal vefat etti. 37 yıl önce bugün 24 Eylül 1973'te 1950'de Dünya Barış Ödülünü alan Şil Ozan Pablo Neruda Santiago'da öldü. Terazi burcunda doğanlar, dünden devam. Yıldızınız Venüs, güzellik, sevgi ve güzel sanatları temsil eder. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz dengeli ve ölçülü olmak. Özelliğiniz saygı ve zariflik. Emeliniz olgunluk ve dostluk. Amacınız zengin ve düzenli bir hayat. Yenmeniz gereken huyunuz gösterişten hoşlanmak. Uğurlarınız, uğurlu gününüz cuma. Uğurlu sayınız altı. Uğurlu taşınız opal. Uğurlu renkleriniz açık pembe, açık mavi, uçuk türkuaz ve mat renkler. Uğurlu Çiçekleriniz Unutma Beni Pembe Krizantem Pembe Gül Uğurlu Kokularınız gardenya, Yasemin Ve Orkide Yemek Listesi Gün 267 Mercimek Çorbası Kabak Kalye fırın ma Fırında Makarna Salata Revani Büyük, Büyük Saatli Marif tarifi. Takvimi Herkes Açık Burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Mor ve Ötesinden yeni albümleri Masumiyetin Ziyan Olmaz'dan Festus adlı parçayla yaptık. Farklı olanlar onların derdi. Diye de bir nakaratı vardı. Festus okeyden bahsediyorlar. Beyoğlu güvenliğine kavuştu. Racivert ordu hepimizi yendi. Güvenliği sağladı yani. Evet, Beyoğlu artık güvenli. Farklı olanlar onları derdi ama her yerde böyle zaten. Yani inanılmaz sayıda farklılıklara karşı düşmanlık, savaş açan o şeylerin. Hükümetlerin Avrupa'da ve başka yerlerde haberleriyle dop dolu ortalık. Yani bugün de aslında ilginç bazı haberler vereceğiz. Mor ve Ötesi'nin bu şarkısına çok sık yer vermek zorunda kalabiliriz. <gülüyor> evet, iyi haberler, kötü haberler. iyi haberlerimiz de var. 18 gün, 17 gün kaldı hatta. 10 Ekim. Pazar günü yapılacak dünya çapındaki büyük harekete 10-10-10 olayları yani son iki hafta içinde binin üzerinde olay kaydettirilmiş. Yaratıcı eylem kaydettirilmiş. Son beş günde de e, ortada olmayan olay düzenlemeyen yani event de tabir edilen eylem düzenlemeyen ülkelerin... Den de onu daha devreye girmiş, haritaya girmiş ve böylece toplam dünyada 165 ülkenin yani zaten %90 192 kadar ülke var bütün dünya Birleşmiş Milletlere kayıtlı. 165 ülkeye ulaşmış durumda belki de tamamını da kapsayacak bir durum boyutunun çok büyük olacağı anlaşılıyor. Yani hakikaten eksponansiyel neredeyse büyüyen bir harekete dönüşmüş vaziyette. Sadece 25 ülkeden henüz haritaya girmediği haberi geliyor. E, Jamaika'da ya da Bhutan'da bildiğiniz bir arkadaşınız varsa onla da haberleşin diyorlar. Biz de dinleyicilerimize söylüyorum dedim. Yani İktim hareketinin e, orada da başlaması için e, tanıdığınızın tanıdığının tanıdığı biri varsa bile e, ittirmeye çalışın demişler. Evet. Yani mesela Filipinler'de 2000 kişi mangrov ekmeye hazırlanıyormuş. Böyle kendi kendilerine yaptıkları bir şey. Yeni Zelanda'da da insanlar bütün başkentteki bütün eski bisikletleri tamir edip hepsini Şeye çıkaracaklar trafiğe diyeyim çıkaracaklar oldukça şey ve bütün dünyada Türkiye'de de e, bize ulaşan e, çeşitli radyo televizyon kanallarından da bu işe ilgi duyulduğunu da söylemek mümkün dün de Şanar Yurda Tapan'la konukluğu sırasında konuştuğumuz gibi 10 Ekim günü 7 düşünce özgürlük buluşması İstanbul buluşması sırasında da bütün katılımcılarında sonunda Taksim meydanına gelmeleri ve hatta orada bazı konuklarında birer konuşma yapmalarının da ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani İstanbul'da da üçte başlayıp altıya kadar mı sürüyor? Evet. Büyük bir şey olacaktır. Yani bütün dünyada da vızıl vızıl hareketleşiliyor. Bunun olağanüstü fotoğraflar ve videolar var. Aslında ilgileniyorsanız yani Vietnam'da ağaç dikme hareketinden Dominik Cumhuriyeti'nde plajların temizliğine yol açan gidenler Tayland'da da bisikletliler gençlerden ya da Kanada'da bir şeyde Plajda 350 yazılmış ve insanlar da kalp oluşturmuşlar. Hoş bir manzara var doğrusu Hollanda'dan fotoğraflar var. Son fotoğraflar gayet heyecan verici. 10-10-10 gerçekten insanın içine kısmi bir umut doğmasına yol açıyor. Öte yandan da tabii korkunç haberler de bir, bir yandan gidiyor. Pakistan'dan sonra Hindistan'da da felaket bir durum var. Hı hı. Sellerde bir gecede 17 kişinin öldüğü, Hindistan nüfusunun büyük olmasına bakmayın, binlerce ev ve tarım arazisinin sular altında kaldığı ve son 24 saat içinde 2 milyon insanın tahliye edildiği haberleri var. Ağustos ayından bu yana görülmedik miktarda yağış aldığını duyurmuş Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, Hindistan'ın kuzeyinin. Aralarında Uttar Pradesh eyaleti boyunca uzanan Yamuna ve Ganj nehirlerinin de bulunduğu pek çok nehirde toplanan su miktarı tehlike sınırının üzerine çıktı denmiş. Pakistan tabi daha dün konuştuğumuz gibi Tevradi bir Nuh tufanı gibi bir şeyin altındayken şimdi Hindistan'a da tabi ki geldi zaten bunu tahmin ettiğimizi daha önce de söylemiştik. Seller nedeniyle kurulan kamplarda geçici sığınaklar ve tıbbi tesisler oluşturulmuş askeri helikopterler. Uzak köylere mahsur kişilere havadan yardım paketleri atıyorlar. Malum manzaralar. Bir başka haber Aral Gölü'nün kurulması e, kuruması üzerine Kerimov'un, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un uluslararası kuruluşlara canhıraş bir yardım çağrısında Anadolu Ajansı'ndan okumak mümkün. Asya'nın en büyük ırmaklarından Emu Derya ve Sir Derya ırmaklarının yukarı kısmında yerleşen Kırgızistan ve Tacikistan'da yeni hidroelektrik santral kurmayı planlıyorlar. Böyle insanlık halleri işte biraz daha da kurutmaya yönelik olacak. Türkiye'den de 130 yılın en sıcak yazı olduğunu belirten Çevre Komisyonu Başkan Vekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk. Şey demiş, 130 yılın en sıcak yazıyla birlikte çölden gelen aşırı ve kavurucu sıcak dalgası deniz, göl ve akarsu gibi yüzeysel suların daha da fazla buharlaşmasına neden oldu demiş. Peki ne yapmamız gerektiğini soruyoruz kendisine. Bir şey söylememiş, suyu doğru yönetmek zorundayız demiş. Bununla ilgili hiç itiraz yok. Zaten doğrunun ne olduğuna dair bir tanım tartışması yaşıyoruz. Çünkü mesela bu HES'leri yapanlar, barajları yapanlar da... E, ...suyun doğru yönetiminin bu olduğunu söylüyorlar zaten. Hiçbir şey olmadığını, iyi bir şey olduğunu... ...hani hiçbir zarar vermeden de... ...suyu enerjiye çevirdiklerini iddia ediyorlar. Hani... Ama öyle olmuyor işte. E, olmuyor. Hindistan'da da... ...şimdi biraz önce okuduk işte... ya ...mesela Aral Gölü ile ilgili... ...aman artık göl bitti haritadan silindi... ...diyenler de var. Ama yeni hidroelektrik santraller yapalım... ...diyenler de var üzerinde. Su savaşlarına doğru da gidecek olduğunu söyleyenler var. Bu çok önemli bir şey. Interpress'ten Peter Boaz ve Matthew O. Berger yazmışlar. Amerika'da e, faaliyet gösteren Circle of Blue diye, yani mavi den halka diye çevirebileceğimiz bir kuruluş, iklim değişikliği, nüfus artışı ve özellikle de enerji ihtiyacının yükseler, hızla yükselmesi sonucunda diyor ki. Yani mesela e, termo e, elektrik bu termo elektrik santrallere ve şeyleri kömür, e, kömür yakıtlı termik santralleri soğutmak için anormal miktarda su tüketiliyormuş. Amerika'da mesela 410 milyar galon suyun günlük çekilen yarısı bu işe gidiyormuş. Hı -hı. Santralleri soğutmaya termo elektrik santralleri falan bu böyle gitmeyecek yani. Enerji tasarrufu aynı zamanda su tasarrufu anlamına gelecek diyorlar. Ama haberin başlığı şu savaş e, su savaşlarını görmenin eşiğindeyiz. Kapıda eşikte diyorlar. Mısır'da mesela çok büyük problem varmış. Yani çektiği suyun çok çok üstünde. Yani yenilenemiyor durumda. Hı -hı. Yemen'de galiba dünyadaki ilk... Suyu biten ülke olacakmış. Öyle bir haber var. Yani suyu tükendi diyecekler ve kepenkleri Yemen indirecek. El-Kaide gelecek deniyor. Böyle ufak... Buradan çıkarttıkları felaket bu mu yani? İnsanların suyu bittiği için ölüyor olması falan değil. El-Kaide'nin geliyor ve bunun destabilizasyonu destekliyor olması mı? Ee, bunu şey söylemiş. Biraz evet. Allahsız bir yorum ee, gibi evet. geldi bana. Center for a New American Security ama. Ha e, tamam onların bakacağı herhalde Mısırlıların kuruyup ölecek olması değildi. Doğru <gülüyor> evet. evet. Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nden Christine Pathomore söylemiş şunu. El-Kai'de geliyor. <gülüyor> yani hakikaten tamam bu da çıkartılabilir tabii. Çıkartılamaz değil anladım nasıl çıkardıklarını ama hani bunu çıkartıp e, budur demek... Cesaret isteyen bir şey tebrik ediyorum ama Antonizini gibi sesini esirgemeyen emekli askerlerin yani savaşa da karşı çıkan askerlerden Antonizini de şimdi yakıt savaşları gördük çok geçmeden su savaşları da göreceğiz merak etmeyin diye karamsar bir açıklama yapmış onu da ekleyelim. Rusya'da Kuzey Kutbu'nda genişleme hazırlığında diyedi harika bir BBC haberimiz var. Dimitri Medvedev'in özel elçisi Arthur Chilingirov BBC'ye açıklamada bizim için en önemli şey ulusal çıkarlarımızdır demiş. Tamam yani ulus devletin zaten hani üzerine kurulu olduğu şey değil mi? Kuzey Kutbu bizimdir demiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda yer yer zaman zaman hani böyle gerilen şöyle haberler de verdik işte e, üç ülke dört ülkenin askeri üsler kurmak, kruvazörler göndermek, işte e, hücum botları bulundurmak falan gibi bazı önlemler alarak e, bölgenin kime ait olduğuna dair tartıştığını biliyoruz. Ama yer yerde bir araya gelip Aa, biz bunu birlikte de hallederiz dedikleri de başka boyutu. Çin ne Japonya arasında da ayrı bir hır var biliyorsunuz. Evet. Balıkçı gemilerinden kaynaklanıyor ama aslında Çin'de bir bayrak attı okyanusun Çin denizinin diplerine orası bizimdir diye. Rusya'da attıydı ya dibi. Evet işte o da, onun devamı zaten bu haberler. Çilingirov filan. Ama yani hani ne bileyim bu dipteki bayraklar hakikaten böyle etkilere yol açıyor mu? Ya yani hukuki bir gerekçelendirme için kullanılamaz değil mi bu? Bu daha çok herhalde Hayır, politik bir gerekçelendirme. Söz konusu bile değil yani. Hiçbir kriterle olamaz ama yani zaten bayraklayıcı hiç olmaz ama benim bir umudum var söyleyeyim mi sana? Umudun var. Evet. E, umudum nerede? Bari. Bu Kuzey Kutbu'nun sahipliği için savaşan ülkeler su altında savaşacaklar. Bunu yapabiliyorlar denizaltı. Haa ha, teke tek teke Tek duellolar halinde ağızlarında bıçaklarla birbirlerinin şeylerini hortumlarını kesecekler. Böyle bir şey hoş olmaz mıydı? Olmazdı ama <gülüyor> e, olabileceği göre daha hoş olduğunu söylenebilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu açık gazetenin son senaryosu. Bence bunu daha ciddi söylüyor olsaydık en azından bir iki gazetede görme ihtimalimiz olurdu. Olabilirdi evet. Al yok yok şaka şaka bunu da istemiyoruz diye uyaralım. Ve evet şeye geçebiliriz hükümetle BDP görüştü. Ee, Bu önemli evet. bir gelişme. Hem önemli hem de ne acayip bir şey değil mi? Aslında, aslında çok önemli çünkü e, ciddi olarak Kürt sorunuyla ilgili bir adım atılabileceğine dair alınan ilk e, sinyallerden biri. Çünkü bu açılım demokratik açılım mı, Kürt açılımı mı, birlikte yaşamak ve mutluluk projesi mi böyle garip garip bin bir kere isimlendirilmiş bir proje var hükümet tarafından. Ve içine de hiçbir şey konulmamış bir proje olarak kaldı. Ardındansa ilk kez galiba BDP ile sonunda yüzle yüze gelmekle ilgili bir bombalama falan da olmadan hareket etme. Bu ilk şey defa oldukça. sonuncusu şey oldu yani Geçen hafta yapılmasını düşünüldüğü Son anda öğrendik biz Ama korkunç bir olay sonunda öğrendik Hakkari'de bir minibüste Sivillerin Kadınların Çocukların da ölüp yaralandı Dokuz kişinin öldüğü Mayınlı saldırdı Uzaktan kumandayla patlatıldı Ne olduğu belli değildi Ama dokuz sivinin Ölmesi öl sonunda bekle istenen Oydu herhalde provokasyon istenen ve ertelenmişti görüşme. Ama şimdi buna rağmen oluyor olması da çok sevindirici denebilir. Bu konuda bu arada Hakkari'de olan saldırıyla ilgili bugün İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de eylemler olacak. Ee, İstanbul'da e, Galatasaray Lisesi önünde saat 7'de e, çağrı yapılmış e, ve aslında yapılacak olan eylemle ilgili pek çok imzacı da var. Özetle şu söyleniyor Şemdinli'yi de biliyoruz Hakkari'yi de provokasyonları biliyoruz failleri biliyoruz savaşı isteyenleri birkaç haftalık ateşkese bile tamir edemeyenleri biliyoruz iyi çocukları yakından tanıyoruz ama bir şey daha biliyoruz barış mutlaka ama mutlaka kazanacak diyen bir metin ee, bu bugün, akşam mı? Bu akşam saat 7'de, 7'de Galatasaray Lisesi önünde böyle de bir eylem var ayrıca barış için. Evet yani bir yanıyla çok acayip çünkü mecliste grubu olan bir parti dün de söyledik evet. sen söylüyordun bir partiyle. Her gün birlikte oturdukları şey, yan sınıftaki arkadaş gibi bir şey aslında. Ve görüşmeleri olay oluyor. Evet. Bu çok tuhaf ama öte yandan da gene de çok önemli çünkü evet. olamıyordu yani gerçeklikte fiili gerçeklikte öyleydi. Ve bu Hakkari'deki korkunç alçakça saldırıya rağmen de oluyor olması da ayrıca. Önemli, önemli. geldi. Ama tabii e, bence en önemli nokta bir şey açıklamak zorunda olmadığını tarafların açıklamış olması. Evet. Yani Şimdi onlara o... kulak verelim. Bir kritik görüşme deniyor. Bir saat kırk dakika sürmüş ve önce yani bu konuşmalara şey verelim. Selahattin Demirtaş'ı dinleyelim önce. Hükümet Sözcüsü Sayın Çiçek ve Adalet Bakanı Sayın ile bir görüşme gerçekleştirdik. Biz mecliste grubu bulunan bir parti olarak başta hükümet olmak üzere siyasi partilerle diyalog içerisinde olmak, sorunlarımızı tartışabilmek, konuşabilmek, görüş alışverişinde bulunabilmek süreçlerini çok önemsiyoruz. Sadece hükümetle BDP arasında değil, mecliste grubu bulunan bulunmayan bütün partiler arasında bir diyalog sürecinin ...bir tartışma sürecinin başlamasına da vesile olur diye temenni ediyorum. Bu açıdan biz bu görüşmeyi önemsiyoruz. Yani şüphesiz ki tek bir görüşmede Türkiye'nin bütün sorunlarının konuşulması... ...ve bütün sorunlarının çözümü konusunda bir uzlaşı sağlanması mümkün değil. Yine şüphesiz ülkemizin en temel sorunu barış ve ülkedeki demokrasi özgürlükler problemidir. Bizler böylesi bir sürece de katkı sunacak. Ülkemizin iç barışına, toplumsal barışına katkı sunacak. Demokrasiyi kurumsallaştırıp güçlendirecek, özgürlükleri artırabilecek bir yeni anayasa sürecinin de referandum sonrası başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Temelde de yeni bir anayasa toplumsal barışa, ülkenin iç barışına ve diğer meselelere en çok hizmet edecek çalışmadır. Bu nedenle biz... Hükümet temsilcileriyle yaptığımız görüşmede BDP olarak yeni bir anayasa sürecini desteklediğimizi ve yeni bir anayasa tartışmalarının da bir an önce başlamasının e, katkı sunucu olabileceğini, bu konunun geciktirilmemesi gerektiğini, referandum sonrası ortaya çıkmış olan bu yeni anayasa talebinin ötelenmemesi, ertelenmemesi gerektiğini ifade ettik. Evet, Selahattin Demirtaş'tı bu konuşan. ...yaptığı açıklamadan bir ufak bölümü verdik. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanıydı kendisi... ...ve yalnız BDP ile değil... ...diğer partilerle de bir diyalog ortamının başlamasına vesile olmasını temenni ettiğini söyleyen... ...pozitif bir konuşma yaptı... ...ve yeni anayasanın bir an önce... ...çalışmalarının başlaması için de... ...yani açılımın aslında tırnak içinde gerçekleştirilmesi için... Önemli olduğunu söyledi. Çünkü aslında e, bütün mevzunun üzerinde yükseldiği şey toplumsal bir el sıkışma durumunun sözleşebilme durumunun oluşamaması. E, da tek yolu aslında yeni ve e, sivil tartışlarak yaratılacak bir anayasanın ortaya çıkması herhalde. Evet, evet ama yetmez. Durumu. Durumu aslında öyle künikler, görünüyor yani. ya da, bize öyle görünüyor. Bizim durduğumuz yerden de belki öyle görünüyordur ama yeni bir anayasayla ilgili aslında hemen hemen bir uzlaşı noktası olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yani iktidar partisinden işte BDP'ye ve CHP MHP'de dahil bütünüyle meclisin tamamı ve meclis dışı. Bütün politik hareketlerin yeni bir anayasa istediği bir dönemdeyiz Bundan Bir de Cemil e, yani Hükümetin Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Cemil Çiçek'e de Bir kulak verelim şimdi Paralel bir konuşma yapmış Bugünkü görüşme Şahsi kanaatim itibariyle Faydalı bir görüşme olmuştur Maalesef bu görüşmeler Gizli görüşme gibi takdim edilmeye Çalışıldı Bu hiç doğru değil Bu görüşmelere çok fazla özel bir anlam yüklemek doğru değil. Ne küçümsenecek, ne de abartılacak bir zemini oturtmadan görüşülmüş olmasının bile önemli olduğu kanaatini taşıyoruz. Bu diyaloğun devam etmesinde ııı e, şahsen fayda görüyorum. Yeni bir anayasa müzakeresine ihtiyaç var. Toplumdaki bir kısım gerginliklerin ya da bir kısım sorunların çözülememesinin temelinde Anayasanın felsefesi yatıyor. Kim yeni bir anayasanın yapılmasını istiyorsa bu yöntem konusunu uzağa kavuşturmalı. İkinci olarak da içeriğiyle ilgili de bu çalışmaları şimdi başlatalım. Dolayısıyla bugünkü görüşmede bu anayasa konusu bu çerçevede gündeme gelmiştir. Biz ülkenin her sorununu herkesle konuşmaya varız. Ümit ediyoruz ki fırsat buldukça sadece BDP ile değil... Meclisteki her partiyle her meseleyi konuşmak noktasında yeni bir sayfayı başlatmış oluruz. Biz görüştüğümüz gibi partilerimiz de birbirleriyle görüşebilirler ve görüşmeliler ki bu çatı Türkiye Büyük Millet Meclisi sorunlarının çözüleceği tek adres olsun. İnancımız bu zaten. Evet bu da Cemil Çiçek'ti. Başbakan yardımcısı BDP ile görüşmeden sonra diyalogun devamında fayda gördüğünü bizzat görüşmenin. Görüşülme, görüşülmenin gerçekleşmesinin bizzat olmasının bile önemli olduğunu ve devam edilmesi tıpkı Demirtaş gibi yeni bir e, diyalog kapısının bütün partilerle açılması, yeni bir anayasa gerektiği ve yeni bir anayasa felsefesinin hakim kılınması gerektiği konusunda oldukça paralel ve e, pozitif gibi görünen bir gelişme. Yani aslında tabi pozitif olarak görmek mümkün içinde ne var falan filan diye sormadan da çünkü e, evet görüşebilmek için aslında kamuoyu baskısında bir miktar dışında kalmak gerekiyor. Eğer barıştan bahsedeceksek ama şunları da herhalde söyleyerek bunu söylemek lazım. Birincisi olağan dışı sayılması ve bu kadar heyecanla kameraların dönüyor olmasının sebebi hükümetin politikaları. Görüşmem görüşmem diye gezinip duran hükümetti çünkü şimdi görüşüyor olması da o yüzden haber. E, bir de bir şey daha ilgimi çekti benim. Cemil Çiçek ve Sadullah Ergin olması ve böyle bir açıklamanın tabi Cemil Çiçek'e düşmüş olması tarihi denilebilir. Yani Cemil Çiçek çünkü AKP öncesinde ve sonrasında ilelebet paydar bakanlardan biri aslında. Sadullah Ergin ise daha partili diyebileceğimiz bakanlardan birisi. Ben mesela hani üçlüyü gördüğümde devlet, hükümet diye gördüm örneğin ve BDP e, sanki hani bütün burada zaten sürecin böyle işlemiş olmasını ve bugüne kadar e, bu kadar zorlanmış olmasını belki biraz da Cemil ağzında ve hani keyifsiz bir suratla anlattığı bu durumlarda aramakta fayda var ama tek keyifsiz surat da bir Cemil Çiçek'e ait değil. E, günlük gazetesinde var bugün başka yerlerde görmek mümkün ama günlükte manşet geçitli isyanı. E, demin bahsettiğimiz bu hak yerde patlayan ve e, nereden geldi aa ne oluyor bu bombalar ne? ...diye böyle garip garip e, durduğumuz ve ardından da ne olduğunu asla öğrenemediğimiz... ...bombalarla ilgili biz sadece öfkeleniyoruz ve ne oluyor diye soruyoruz. Ama geçitli de yaşayanlarsa artık gerçekten hayatlarından bezmiş durumdalar. Evet. Bu geçitliye özgü bir durum değil. Geniş bir coğrafyayı e, etkileyen bir hal. Geçitliler e, toplu göçe karar vermişler. Yaklaşık 150 aile evet. Bütün aileler köyü terk etme kararı almış... Ee, ve Şırnak'a doğru yürümeye başlamışlar oradan da Suriye'ye geçmekmiş plan çünkü e, bu çatışmanın olmadığı bir yere gitmek istiyoruz demişler Zor bela durdurulmuş veya okuyayım köyün iki kilometre çıkışında BDP tarafından durdurulan köylüler göç kararından vazgeçirildi BDP il yöneticileri ve kentin kanaat önderleri deniyor ...NTV'nin haberinde de... ...insanların zorla köyünde tutuldukları... ...zordan kasıt burada dipçik zoru, silah zoru değil... ...bunları da yaşadıkları için... hani e, ...metafora dikkat etmek gerekiyor ama... ...ancak durun olacak diye... E, ...evlerinde tutuldukları bir hal... ...hani bizim yaşadığımızda... ...orada ne hissedildiğini iyi anlayabilmek mümkün mü? E, emin değilim... ...hatta imkansız gibi geliyor açıkçası bana... Evet, pankartları da çok can yakıcı... ...can güvenliğimiz yok diyor birinde... ...birinde failler bulunsun diyor... Bir diğerinde de köyü terk ediyoruz diye. Bence günün sözü de sayılabilir. Bu bir yazılı ama söz işte. Köyü terk ediyoruz diye. Köylerini terk eden insanların taşıdığı pankartlar. Neyse ki, ne herhalde neyse ki. Yani hiç şüphesiz neyse ki aslında. ikna Hala edilmişler. da ikna mekanizmalarının çalıştığı bir süreci yaşıyoruz. Neyse ki denilebilir bence. Çünkü e, gerçekten insanların birbirini duymayı bırak duymamak üzere kaçmaya başladıkları bir ülke olma durumunu yaşamak çok değil. 150 aile değildi. az buz bir şey değil. Yani evet. 300 haneli geçitli köyünden yaklaşık 150 aileden bahsediyoruz. Yarısından fazlası herhalde. Köyün gidiyor. Boşaltıyorlar köyü yani artık lanet olsun deyip. Bu da çok önemli bir şey. Belki bu görüşmenin de hükümetle yapılan BDP görüşmesinin de bir payı vardır. Bilemeyiz bu ikna süreci içinde. Yani bir umut ışığı onlara da sızmış olabilir bir çatlaktan oradan diyebiliriz. Yani, bu olaya dair daha doğrusu e, çatışmalar ve Kürt sorunu diye bir kategorize etmek mümkün ise şimdilik ettim. E, başka şeyler de söylemek gerekiyor. Yani mesela e, bir iyi bir kötü haberle e, çıkışa doğru gidelim. Evet. Kötü haberi vereyim ki iyisiyle kapatalım. E, en azından umudumuz devam etsin. E, Aysel Tuluk yine gidememiş İmralı'ya. Yine Koster mi bozulmuş? Ya, hava kötüymüş. Ya Koster bozuluyor. Koster bu anladığım kadarıyla artık zaten İmralı sayesinde öğrendiğim bir deniz aracı kendisi. E, koster'e biniyorsunuz sizi adalara götürebilen bir alet. Koster bozuk bir alet genellikle. Hani bir yerde rastlarsanız güvenip binmeyin. ...bozuluyor, sürekli ve sürekli bozuluyor. Ya bozulmayınca da... ...hava muhalefeti Maalesef. nedeniyle... ...dalga... ...boyu bir metreyi geçtiği zaman... ...giyene gidemiyor anladığım kadarıyla. Ee, yani bütün... ...Türkiye'nin dönüp... ...şu anda hani bakıyor olduğu olaylar... ...ve olaylarla ilgili... E, ...konuşmasının... ...heyecanla beklediği... ...iyi ya da kötü anlamda... E, ...kişiyle ilgili bir e, dalga boyu ve... ...koster sorunu yaşıyoruz... Yani şaka gibi Nerede ve bu, bu yıllardır olarak? devam ediyor. Benim okuduğum haber CNN Türk'ten. Aysel, tu yani Aysel Tuluk İmralı'ya gidemedi diyor CNN Türk. iki gün önce de iptal edilen görüşme yine hava muhalefetine takıldı. Aysel Tuluk e, Abdullah Öcalan'ın avukatı, avukatlarından birisi ve e, ayrıca görüşmek üzere gittiğini de biz de biliyoruz. Aysel Tuluk ben da söylüyor, hem oraya Öcalan'ı dinlemek hem de bir şeyler söylemek için gidiyorum diyor. Mevcut atmosferi kendisiyle paylaşmak istiyorum Barış isteminin, barış umudunun, barış arayışının ne kadar güçlü olduğunu kendisine aktarmak istiyorum demiş evet. Ama gidemiyor Gidemiyor, gitse aktaracak ama hava izin vermiyor Hava izin de motor bozuk İyi habere geçelim Artık e, çok diyecek bir şey yok Çünkü herkesin ne olduğunu gayet iyi anladı Ama pişkince devam edebilen bir oyun hali bu e, Diyarbakır'da tabelalar normale dönmeye başlamışlar Normalden kasıt nedir derseniz tabelalar hem eski isimleriyle Kürtçe isimleriyle yani eskiden kasıt Kürtçe isimleriyle hem de Türkçe isimleriyle tabelalarda yerini almaya başlamış köyler ve e, oradaki işte tabelalarda görünmesi gereken isimler e, 91 köye Türkçe ve Kürtçe tabelalar asılmış 70 yıldır değiştirilen isimler tekrardan köylerine geri dönüyorlar. Bunların hepsi normalleşme barış diyebileceğimiz şeyin. Emareleri sayılabilecek evet. noktalar. Bir de buna ben de bir pozitif sayabileceğimiz son bir şey nokta ekleyeyim istersen. Ee, eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş de NTV ile e, de bir programa çıkmış. NTV'ye ya da. Cumhurbaşkanına tarihi fırsat değerlendirmesini yaptıran şartlar bugün tarihi bir süreci başlatmıştır demiş. Yani Kürt açılımı ha buradan dönüşler, referandum sonrası İmralı ile yapılan sivil temaslar ve bugün de Ankara'da hükümet BDP görüşmesi Güneydoğu'da da uzun yıllar görev yapmış olan eski müsteşar yardımcısı Öneş gelinen noktayı değerlendirirken Türkiye için son bir tarihi fırsat demiş. İmralı ile de demokratik gelişimle alakalı değildir İmralı ile görüşme 30 senedir dağda ve cezaevinde olan şahsa demokratikleşme hedeflerini kriterlerini iletebilir ancak bunlar onunla pazarlık edilemez demiş ama olumlu bir tarihi fırsat olarak nitelendirmiş. Evet bu buluşmalar üzerinde şimdilik bu kadar duralım. Pazartesiden hı hı. sonra duruma bakacağız zaten gene. Açık kastedi Because I come from Roma, camp of the hill They put me in a school for mentally ill pa, ho, padrida All that lies in Roma? Just because I do refuse to take your pill Any road I take lives to the Bastille Oh. One, to come in and exit through the next, back door. Break the Spell, Büyüyü Boz, Gogol Bordello 2010 yeni albümleri Transcontinental Hustle'da bu sözleri de oldukça ilgi çekici. Yani müzik, müzik müziğimi beğeniyorsun ama, ama başka bir şey beğenmiyorsun galiba diyor Çingeneler'in sözcüsü olarak ve yani bütün dünyada, Afrika'da filanda, Türkiye'de de tabii çok giderek yükselen milliyetçi ve aşırı milliyetçi, sağcı ve yabancı düşmanı, ırkçı gelişmelere hitap eden ikinci bir şarkıda çalmış olduk Gogol Bordello grubundan. Evet, şimdi başka bir konuya geçelim. Dedim bak kardeş, özemepte yani Muhammed teşkilatında bir plan vardır. Halkın mukavemetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere e, sabotaj yapılır. Mesela bir cami yakılır, kımırsa yaklaşmış. Evet, 25 oğlu eski özel harpçi gazeteci Fatih Güllapoğlu'na da 6-7 Eylül olayları özel harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmedir dedikten sonra bu sözlerini inkar etmişti eski Özel Harp Dairesi Başkanı ve eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu'ydu. Şimdi yine biraz önce dinlediğiniz seslerde bir de ağzından kaçırdığı bir şey var. Kıbrıs'ta düşman yapmış gibi cami yaktık özel harp yöntemleri diyor. Yani 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a da 1980'de düzenlenen suikastla ilgili iddialar konusunda Habertürk'ten Tülay ile Şubatlı Şubatlı konuşmuş ve özel harfi anlatırken işte biraz önce kulak verdiğimiz dinlediğimiz sesiyle şunu söylüyor seste. Özel harpte bir kural vardır halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela diye bir itirafta bulunuyor. E, Şubatlı da çok şaşırmış yani. Cami mi yaktınız diye sorunca bu sırrı ağzından kaçırdığını fark etmiş paşa. Emekli paşa. Ve, e, mesela dedim diyerek fıkra gibi ama çok trajik komik. Yani tra komik tarafı da yok aslında. Trajik bir durum. Toparlamaya çalışmış. Habertürk'te haberin yayınlanmasından sonra da sözlerini gene inkar ediyor. Ama gazeteci Şubatlı'nın kaydettiği kendi sesi de bunu yalanlamış oldu. Biraz önce dinlediğiniz sesten. Açıkça söylemiş. Yani yalan söylüyor açıkça. Bu yalandır derken... Yalan, yalan söylese ne olacak? Söyl yani adam zaten e, artık kaçıncı 6-7 Eylül operasyonlarının kalitesinden bahseden... Ardından... E, işte Kıbrıs'ta halkı hareketlendi ne içindi? Böyle bir neyse işte ölü toprağı Halkın atmak. mukavemetini artırmak için işte. Mukavemetin de başında tabii. Rauf Denktaş var. Şimdi yalnız... Rauf Denktaş bunların hepsi yalan dedi bile tabii jet hızıyla demediğini düşünmüyor <gülüyor> olduğunu varsayıyorum. Evet. E, fakat e, Denktaş yıllar önce de kendisi İngiliz TV televizyonuna böyle dememişti. O da mı söylemiş? Evet o da söylemiş. 1958'de Türk haber ajansının Türkler tarafından bombalanması olayını hatırlatan Can haber ajansı muhabirine. Evet orayı bombalayan arkadaşlar bizim arkadaşlarımızdı. Ben 7 sene sonra öğrendim. İki arkadaş kendi akıllarınca Rumlara karşı yaptılar. Bu Türk cemaatinin hareketi değildi. İki heyecanlı gencin hareketiydi diyor. Hmm. İki heyecanlı genç. Şimdi... 50'lerde de aynı moda devam ediyormuş. Öyle mi? Heyecanlı iki genç. Şimdi bu, inanılmaz eylemlere imzalatıyorlar. Yani bu imza olay 62'de oluyor. Hangi cami diye bakılıyor. 1962'de Lefkoşa'da Bayraktar Camii'nin bombalanmasının arkasında Türkler vardı diye yazan iki gazeteci varmış. İki gazeteci. Bunu biliyor muydun? Yok bilmiyorum. Bugün Yıldıray Uğur'un araştırma yazısı haberi bunun arkasında Türkler olduğunu yazmış iki Kıbrıslı Türk gazeteci. Şöyle şeyi de var, kupürü de var gazetenin. Kıbrıs Türkleri bomba olayını protesto etti. Türklerin Rum mahallelerine yürüyüş isteğini e, Büyükelçi önledi. Bayraktar'a alay sancağı çekildi diyor. Ve şöyle yazmışlar. Yani ilk hangi cami olayı diye bakınca şimdi ilk Önde gelen ihtimal 24 Mart 1962 gecesi Lefkoşa'daki tarihi Bayraktar Camii ve Türbesi ile Ömeriye Camilerine yapılan saldırı. Bu ta 16. yüzyılda 1570'te Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinde ölen Bayraktar'ın Türbesi ve onun anısına yapılan cami. Ve Hazreti Ömer Camii gibi Kıbrıslı Türkler için kutsal olan iki mekana atılan bombalarla Bayraktar Türbesi tahrip olmuş. Caminin minaresi de ağır hasar görmüş. Şimdi bunlar protesto ediyorlar işte. Denktaş liderliğindeki Türk, Türk şey. Türk Rum İçişleri Bakanı Türk tarafını suçlamış. Dönemin Dışişleri Bakanı 1960 darbesinden bahsediyoruz. Tabii Dışişleri Bakanı kim? Baş, bakan Vekil Turan Feyzoğlu. Ara rejim profesyonelleri bunlar yani bir darbenin ardından getirilen göreve siviller. O da demiş ki mecliste yaptığı konuşmada saldırının Türkler ve Rumların birlikte yaşamasını istemeyenler tarafından yapıldığını söylemiş. Şimdi burada en ilginç olan ne biliyor musun abi? Kıbrıs Cumhuriyeti'ni savunan muhalif Cumhuriyet gazetesi var. Cumhuriyet gazetesi bunu yazmış. Avukat ve gazeteci Ahmet Muzaffer Gürkan 38 yaşında hı hı. ve Ayhan Hikmet 35 yaşında. Onlar çıkarıyor gazeteyi ve patlama olur olmaz çıkan sayılarında şüpheleri manşetlerine taşımış. Gazete şöyle demiş. Evet tekrar ediyoruz diyor. Bomba hadiselerinin sorumlusu alçak. Adi ve satılmış herifin kim olduğunu aklı selim sahibi herkes tahmin etmiştir. Hı hı. Bu alçağın bu satılmışın yüzündeki maskenin indirileceği gün yakındır diye yazmışlar. Ve bil bakalım ne olmuş. Bu manşetin çıktı bu alçağın bu satılmışın yüzündeki maskenin indirileceği gün yakındır diye yazan Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkaranlardan... Çıktığı gün akşamı saat 20.30 sıralarında arabasıyla evine gelen Ahmet Gürkan otomatik silahla vurularak öldürülmüş. Hmm. Bunu yazan aynı gece. Aynı gecenin daha sonraki bir saatinde saat 1.45 sularında da Ayhan Hikmet evindeki yatağında karısının gözleri önünde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş. Ve bu cinayetler Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran sürecin de başlangıcı olmuş. 2005 yılında Kıbrıslı gazeteci Sevgil, Sevgül Uludağ'la konuşmuş öldürülen Ayhan Hikmet'in kızı. 35 yaşında öldürülen gazetecinin kızı. Kimin bombaladığını açıklamasınlar diye öldürüldüler diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin son baskısında da vardır bu. Yeni baskımızda söyleyeceğiz bombayı kimlerin koyduğunu diye. Ve niçin susturmaya çalıştın sen bu insanları diye soran Hikmet. Aynı röportajda babasını öldürenlerin Rum değil Türk olduğunu söylemiş. Rum değildir bunlar, Türktür. Çünkü ben küçük bir çocuktum hatırlarım ve yoldan geçtiğinde birisi aile içinde denilirdi ki işte bu Ayhan'ı öldürenlerden birisidir diye bilinir, parmakla gösterilirdi ama temiz olarak söylenmezdi. Benim arkamdan söylenen lafları ben çocuk kulağımla duyardım demiş Yıldıray Oğur. İşte özel eski özel hapçı 25 oğlunun inkar ettiği ama yalan söylediğinin açığa kayıtlarla da Haber Türk gazetecisi Şubatlı'nın da Tülay Şubatlı'nın da ortaya koyduğu kayıtlarla da sabit olduğu gibi böyle işte Sabri Bey, iki cinayetin. 48 yıllık sırrı diye de bugün taraf gazetesinde var. Bunlar acı şeyler aslında. Özel harpte bir kural vardır. Halkın mukavemetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır diyor. Ee, acaba başka bu özel harpin kuralı nerelerde işlemiştir Bakmakta gerekebilir. Çünkü gittikçe e, açılan bir durumdan bahsediyoruz. Yani e, anayasa referandumunda geçici 15. maddenin kaldırılması bir şeyler yarattı mı? Evet şimdiden epeyce şey yarattı. Ahmet Özal'ın e, ve Özal ailesinin açıklamaları zaten hani e, e, ne oldu şimdi falan garip bir durum bu kadar sene sonra ve üstüne üstlük hani hükümet değer aldıktan sonra falan ama e, eski MGK Genel Sekreteri 25 oğluyla ilgili açıklamaları vardı e, başka isimlerden de bahsediyorlardı. Ve şimdi de Eşref Savcılığa Bittis gidiyorlar. içinde yeni soruşturma da başlıyormuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özal'dan sonra eski jandarma komutanı Bitlis dosyasını da raftan indiriyor. Bunu herkesin bildiği açık bir sırdı. Yani bir kişi raporları İstanbul Teknik Üniversitesi profesörleri işte ölen pilotun e, Bitlis'in özel pilotun e, yani Bitlis'in uçağını kullanan yüzbaşı mıydı? Üsteymen miydi hatırlamıyorum pilotun kardeşinin de yaptığı açıklamalardan bulduğundan sonra Açıkça sabotaj oldu ortaya çıkmıştı şimdi Tarık Bitlis'te albay yani Arif Doğan'ın da Ergenekonsanlı emekli Arif Doğan da durmadan konuşuyor ses kayıtları çıkıyor. Yargı harekete geçmiş savcı Hakan Karali hemen inceleme başlatmış oğlu Eşref Bitlis'in oğlu Tarık Bitlis'te babasının ölümünde tüm verilerin suikasti gösterdiğini söylemiş. Bir kişi bile açıkladı diyor. Savcılığa suç duyurusu yapacağım diyor. Bu da yeni bir gelişme. Oldukça önemli gelişmeler oluyor. Bir diğer gelişme de e, yine konuşmalar işte devam ediyor. Artık bir fermuar aşağı doğru düşmeye başladı gibi boşalıyor her şey dışarı. E, 80 darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya. O da konuştu. Ne demiş? Ne demiş? 30 yıl sonra ilk kez konuştu falan gibi Haber Türk'ün atlattığına dair bu haberi e, yoğun şeyleri kısmını geçiyorum. E, 18 ama yaşında subay olduğunu da. falan filan. Tabii ha, tabii başlık de var ama Yiğit Bulutla konuşmuş anladığım kadarıyla e, işte Amerika'da uçuş eğitimi aldığını, Amerika'da öğrendiğini, havacılığı hiç e, öyle Amerika demeye çalışmıyorum. Mevzusunu anlatıyorum adamın. Belçika'nın Hollanda'nın hurdalarından topladığımız uçaklar olduğunu öyle öyle zordu ki gibi bir şeyler anlatıyor ve ardından diyor ki millet verdikleri paralarla bizi harekete geçirdi ve en nihayet Genelkurmay Başkanlığı F-16 uçağının alınmasına karar verdi. F-16 sanayisinin kurulmasına da karar verildi Ankara'da diyor. Yani millet verdiği paralarla gidin uçak alın diyormuş. Öyle duymuş hmm. Şahin Kaya. Ya uykuda e, oldu bu ya da meditasyon sırasında herhalde. Peki darbe hakkında ne diyormuş Tahsin Bey? Öyle şeylere girmiyor. Bir tek hani e, biliyorsun hatırlar mısınız? Siz hatırlarsınız yaşınız müsait. E, Buyur, Sayın Şahin şöyle. Kaya ve e, F-16'larla ilgili bazı tatsız mı tatsız mı iddialar vardı. E, evet Lockheed vesaire. Yani Time dergisinde... Dünyanın en zengin 50 generali arasında çıktı. Öyle değil. mi? Evet. Kendisinin bir evi bile yokmuş. Lojmandan çıksam kiradayım demiş kendisi. Ee, bir karmaşa içerisinde bu iş devam edip duruyor. Bu e açıkçası işte ha? çok güzel çok iyi. Bir söyledikleriyle Durum. bir söyledikleri tutmuyor. Ya yani 30 sene sen gık çıkartma bütün şeyleri. Şimdi bir söyledikleriyle bir söyledikleri. ha? Benim hava kuvvetleri komutanlığım sırasında alınan hiçbir karar şahsi değildir. Öyle entrikalar dönüyor ki şerefsizliktir, haysiyetsizliktir gibi e, bu lafları eden insanların biliyoruz ki asla hırsız olmadıkları garantidir. Kaldı ki ben uçak sanayinin kurulmasında büyük emeği geçmiş bir insanım. Tamam, İnsan tamam. evladına ihanet eder mi? Nankörlük eder mi? Bilmiyoruz da yani böyle bir mantıkla devam eder mi? Ülke böyle olur mu Tahsin diye de devam Bey, edilir. Tahsin Bey, Tahsin Bey. Tek bu... soru var aslında sıkıştıran e, ki bence e, Yiğit Bulut hakikaten belki yaşıyla da ilgilidir. Ee, Şahin Kaya'nın sıkıştırmamaya dikkat etmiş. Zaten şeyde e, işte hani aleyhinize delil olmasın falan gibi lafları da var Yiğit Bulut'un. Ee, neden hiç konuşmadınız? Yani madem hani e, işte şerefsizliktir, haysiyetsizliktir, para alınmamıştır, e, bebektir, çocuktur falan filandır. E, 30 senedir sessizlik nedir diye sormuş. Karar verdik sadece Kenan Paşa konuşacaktı diyor. Fakat artık geçici 15. maddede kalktıktan sonra konuşmaya karar verdim. Tabii artık Mükemmel. çünkü ya burada konuşuyorsun ya da zaten mahkemedeki bir duruma doğru gidiyor. Çok çünkü. iyi. Evet bence de bu da e, olumlu açılımlardan bir sonuncusu. Çok dar vakitte bir şey daha var mı? Son bir satır daha var. E, bizim çocuklar başardı. Lafına da çok bozulmuş 12 Eylül darbesiyle ilgili. Biz onların çocuğu falan değiliz. Kendi başlarına gelin güvey oluyorlar. Kendi kararımızı kendik verdik gibi şeyler de söylüyoruz. Hmm, Amerikalılar değil diyor yani. Yok değilmiş. Var da haberiniz olsun. Peki elimizde hoş bir, birkaç haber var. Yani korkunç haberler var. Bugün bir temalardan biri de işte ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığıydı. Roman tartışması Hollanda'ya da sıçramış. Romanların etnik kayıtlarının tutulması istenmiş. Hadi gözün aydın. Nasıl Etnik kayıt nasıl oluyor? Neyse boşver. Utrecht <gülüyor> ve Enskede belediyeleri karşı çıkmış ama... Ede Belediyesi destek vermiş de romanlara... Yok ben kabul ediyorum ve bunun çok doğru ve faydalı olduğunu da düşünüyorum da nasıl olacak o iş? 10 şehirde etnik kayıtlar tutulacakmış işte. Kan örneğiyle DNA ile mi? Herhalde. Kafatası mı ödeyecekler? Yani... Neyse canım ırkçı teknoloji bakıyoruz. her gün ilerliyor Ama zaten. Ama sen teknolojiyle meraklıysan onu da hemen söyleyeyim. Almanya'da yabancılar için parmak izli ikamet kartı çıkıyor. Güzel. Tamam mı? Almanya kendini yok ediyor diye bir kitapla hani Tilo Zaraze'nin göçmenlerin uyumu konusunda başlattığı tartışma var ya. Almanları bozuyor. Alman kanını bozuyor. Zihniyetini tembel bunlar pis filan de diye diyen. Fakat uyumpoydum elektronik oturum kartı başlıyormuş federal İçişleri Bakanlığında çok seveceksin madem teknolojiye bu kadar meraklısın al sana hazırlık yaptım koridora da astım parmak izi örneklerini bütün Volkanın finan duruyor orada. etnik şeyi sen de çıkışta ver parmak izini orada küçük zaten şey. parmak izi vermediğimiz yer kalmadı galiba <gülüyor> memlekette diyeceğim ama dünyada vize içinde aldıkları için hani e, evet uygundur biz ayrıca retina taramasına da geçiyoruz. Çok, çok daha uygun, çok daha uygun. Koridordaki o küçük aletler bu iş için. Şimdi Türk, Amerika, Kanada, İsveçli bulunan aralarında bir 4 milyon 300 bin göçmen bağlı bulundukları yabancılar dairesine gidip parmak izi verecekmiş. Ama daha güzeli bu merkezde toplanacak. Avrupa Birliği ülkesi üyesi olmadan, olmayan ülkelerden gelenler için kredi kartı boyutunda elektronik ikamet kartı, kartı 10 yıl geçerliği var. Parmak izinin kartta kart sahibinin parmak izi ve fotoğraf yer alıyor. En güzeli ama uygulama çocukları da kapsıyor. Çocukların da langır bu gerçekten çok aldı. iyi. yani Çünkü genellikle hani eleştirilerimizden biri zaten çocukların herhangi bir katılımının olmaması. Değil mi? Evet. Totaliterizme de katılabiliyor olma hakları olması harika. Tabii kesinlikle 6 yaşına kadar üstelik de. Bence ana rahminde de yapmalılar. Ama bu çok maliyetli olur yani. Şimdi bir yandan genetik testleri yürüt. Kimler için gene kimler değil bunu bul. Öte yandan git ana rahminde parmak izi al. Peki o zaman sonografileri de koysunlar. Ha, o olabilir o hani daha Nasılsa kolay bir prosede. Herkes alıyor. Yalnız işte 1 Mayıs tarihine kadar da tüm Almanya'da yürürlüğe girecekmiş önümüzdeki yıl. Yalnız Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Mehmet Kılıç yeni düzenlemenin pek iyi olmadığını söylemiş. Öyle ee, mi? Evet. Niye? Yeşiller Partisi Federasyonu netleştirdi. Ki... İşte durmuyor Halbuki. Bazı itirazları varmış evet, Mehmet Kılıç'ın ve bakalım ne diyor. Parmak izleri 6 yaşından itibaren alınacak. Hangi benim hangi Alman dostum, Fransız dostum, Macar dostum, Yunan dostum kendi 6 yaşındaki çocuğunun parmak izi vermesine gönüllü olur, Gönülden bu işe evet der. Ben diyeme ben barikatların önüne giderim benim çocuğumdan parmak izi almak isteyen birisi olursa. Burada 40 yıldır insanlar yaşıyorlar. Bunlardan parmak izi almanın anlamı ne? Bu adamlar bugüne kadar güven vermediler de bundan sonra vereceklermiş? Bu insan onuru aykırı. O nedenle anayasanın birinci maddesine aykırı. İnsan onuru dokunulmazdır. Buna aykırı. Ben bunu iddia ediyorum. Bu nedenle Almanya neden böyle bir yönergeye evet demiş şaşıyorum. Ve bu yönergenin geri ortadan kaldırılması için Almanya'nın hemen harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet bu da Voice of America'dan bir ses. Mehmet Kılıç Yeşiller Partisi Federal Milletvekili konuştu. Soluğu barikatların önünde alırım dedi ve insan haysiyeti ve onuruna e, aykırı diyor. Anayasaya da dolayısıyla aykırı demiş. Sebebi bu. Peki ara verelim. Açık gazete. Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. abi. Yeni yönetimlerin kişiselleşmesi gibi bir cafcaflı laf üzerinde konuşalım biraz dedik. Evet, bu eski bir gelenektir. Yani yönetimin kişiselleşmesi demokrasi öncesi özellikle feodal rejimlerde ee, ve erken e, cumhuriyet dönemlerinde, erken demokrasi dönemlerinde dönem, dediğimiz dönemlerde çok rastlanan bir olguydı. Hatta e, tersi çok e, bilinmezdi. İktidar yönetim e, kişiye çok e, bağlı e, olurdu ve e, bu kral olabilir, sultan olabilir, e, feodal bey olabilir olabilir. E, bu yönetim tarzından demokratik e, dinamik yani e, giderek 18. yüzyıldan itibaren hızlanan, yak, ya, yaygınlaşan demokratik dinamik, demokratik istemler, 19. yüzyılda daha da hızlanan bu demokratik istemler, özellikle yönetimin kişiselleşmemesi, kişinin e, o yönetim merciyle, mevkiyle kendisi arasına bir mesafe koyması, konması ilkesi üzerine kuruldu. Bu şu demek birincisi tabii ki o kişinin yönetime bütünüyle mülk edinememesi demek ömür boyu başbakan olmak, ömür boyu devlet başkanı olmamak demek seçimle gelse bile olmamak demek bunu özellikle belirteyim. Seçimle gelse bile olmamak demek. İkincisi e, seçimle e, gelmeyi e, e, esas ilki haline getir, e, getirmek demek. Bir yönetimin, yöneticilerin e, e, kim olacaklarına e, toplumun seçim yöntemiyle karar vermesini e, bir e, bir kesime, bir aileye, bir zümreye e, ye bu yönetim tekelini bırakmaması, bırakılmaması demek. E, ve e, bir de daha zor e, tanımlanan e, bir e, kural, e, yönetimdeki kişinin e, kendi şahsıyla yönet işgal ettiği mevki arasına mesafe koyması demek. Burada en e, ilginç e, en anlamlı e, gösterge e, yöneticinin birdenbire birinci tekil şahıs üzerinden konuşmaya başlaması. İşte ben yaptım. Başbakan veyahut bir belediye başkanı. İşte ben yaptım. Ya sen yapmadın, nasıl yaptın? Bunu binlerce kişi yaptı. Evet. Yolu Asfaltı sen dökmedin. Asfaltın dökülmesi planlarını sen yapmadın. Bunun kararını alınmasında da tek başına sen karar vermedin. Eğer öyleyse zaten sorun var demektir. Tek başına kararlar alınıyor demektir. İşte zaten bu ben yaptım. Birinci Tekir şahıstan konuşmak... Bu e, yönetim mevkiiyle e, yönetici arasında olması gereken asgari mesafenin ortadan kalktığının e, çok anlamlı bir işaretidir. E, bu sadece e, demokrasiye geçiş aşamasındaki toplumlarda karşımıza çıkan bir sorun değil. E, aynı zamanda Demokratik gelenekleri güçlü olan e, toplumların bir kısmında da e, geçtiğimiz 20 yılda e, giderek belirginleşen bir e, yönetim mevkiini işgal eden, yönetim mevkiinde olan kişinin e, iktidarı kişiselleştirmesi e, olgusuyla karşılaşıyoruz. Buna Batı dünyasında en anlamlı iki örnek işte Berlusconi ile e, Sarkozy farklı biçimlerde e, geçiş toplumu dediğimiz yani demokratik olmayan bir rejimden çıkış nereye doğru çıkış bilmiyoruz ama çıkış e, toplumlarını anlamlı bir örnek Rusya Federasyonu e, totaliter bir e, veya yumuşamış bir totaliter yapıdan çıkışta karşımıza işte Putin çıkıyor e, yöntem olarak. Tamamen farklı tarzlar. Yani Berlusconi ile Putin'i nasıl karşılaştırabilir e, diye düşünenler olabilir haklı olarak e, yönetimin e, yönetimin e, iktidar e, gücünü gösterme tarzı açısından çok farklı. Berlusconi kimseyi e, ve çevresi kimseyi e, tehdit etmiyor muhalif gazeteciler öldürülmüyor İtalya'da falan ama. Öldürülmüyor ama yani çok e, el altından müthiş tehditler yaptığı haberlerde sık sık çıkıyor. Tehditler evet. yapılabiliyor. Mali tehditler yapıyor. Bir de bir şahsileştirilmiş yönetim tarzı sergilemesi var. Evet. Önemli olan. Putin'de ise bu çok fazla kendisi merkezli olmaktan ziyade yani kendi zevki merkezli kendi yaşamının sergilenmesi merkezli değil Berlusconi'de olduğu gibi. Çünkü Baliskon aynı zamanda e, devlet e, iktidar olmaktan bağımsız bir milyarder e, tabi bir bağımsız iktidar gücü var aynı zamanda mali gücü var e, Putin bunun bir e, başka versiyonu bu post demokrasi dediğimiz demokrasi sonrası rejimler olarak tanımlanan rejimler skalası içinde bunlar anlamlı örnekler çeşitli e, dereceleri var tabi bunların. Ee, bu e, yönetim tarzına yatkın kişiler sivriliyor aynı zamanda bu post demokratik rejimlerinde ee, bu e, otoriter e, ortamda kendini daha e, rahat ifade edebilen e, kişilikler sivrilebiliyor. Türkiye e, de ise e, geçiş dönemi e, uzun bir geçiş dönemi Türkiye'de 1250 rejimden çıkış dönemi yani otoriter bir rejimden. Ve onun e, toplumsal e, dokuya yoğun biçimde enjekte ettiği otoriter reflekslerin e, ürettiği bir siyasal yapı var. Sadece tepeden üretilen bir e, otoriterizm yok Türkiye'de kurumlar aracılığıyla. Bir de toplumdan da e, salgılanan bir otoriterizm var. 12 Eylül e, rejiminin eğitim kurumlarıyla, kültür kurumlarıyla, e, 12 Eylül ideolojisinin salgılanan e, çeşitli alanlardaki e, saldırısıyla ve kendini e, empoze etmeyi başarmasıyla e, toplumun da salgıladığı, dokularından salgıladığı, kurumların çoğunda gördüğümüz bir e, otoriter e, eğilim var. Hı hı. Bunu e, en e, küçük dernekten e, bir sivil toplum kuruluşuna, bir sendikaya, elbette siyasal partilere, sadece siyasal partiler, yasasının e, partiçi demokrasi izin vermemesiyle izah edemeyeceğimiz aynı zamanda siyasal parti üyelerinin kendilerinin de ürettikleri bir otoriter e, kişilik e, yoğunlaşması var. Bu ortamda tabi e, demokrasi e, hep bir e, plebisiter e, poppulizmde otoriterizm arasında, e, salınmaya başlar. Kişiler, e, yönetim kişiler kişiye ait e, olur ve o kişinin dışında karar alma mekanizmalı iktidardaki kişinin dışında karar alma mekanizmaları çalışmaz. O kişinin e, bütün her şey, en detay, en küçük e, detayda e, detay olarak e, tanımlayabileceğimiz bir şey bile e, bu çerçevede. E, o iktidardaki iktidar mevkini işgal eden kişinin e, kabulü onayı e, ile e, hayata geçirilir hale gelir veya o kişinin emriyle bir sadece kararlar karar alma süreçleri başlatılabilir. Bu kişileşme siyasi anlamda kişileşme olabildiği gibi tabi aynı zamanda o kişinin çevresinde bir e, çıkar veya etki grubu oluşmasına da yol açıyor. Bu çıkar veya etki grubu işte Berlusconi örneğinde görüyoruz. Sarkozy örneğinde görüyoruz. Putin örneğinde görüyoruz. Daha sınırlı biçimde de olsa Türkiye'de de görüyoruz Erdoğan çevresi. Şu anda Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi içinde görünen o ki atılan her adımı denetleyen yani bir bakanın Erdoğan'dan bağımsız bir veya Erdoğan'dan ön onay almadan veya Erdoğan'ın talebi olmadan siyasi adım atması hemen hemen mümkün değil gibi gözüküyor. Edinilen izlenim bu en azından. Dışarıdan bakınca, içerideki bazı kişilerle konuşunca. Bu çok büyük bir iktidar yoğunlaşması. Tabi bunun etrafında da oluşan bir çıkar e, ağı e, ister istemez var. Bunun çok e, ileri noktası Rusya'da yaşandı. E, bu e, eski Komünist Parti yöneticilerinin birdenbire e, liberal ekonomiye bile demeyeyim, jungle ekonomisine e, geçmelerinin e, ve e, o e, vahşi özelleştirmelerle e, devlet veya kamu mülküne e, el koymalarının ve ortaya çıkan o büyük milyarderlerin 10 yılda 15 yılda ortaya çıkan milyarderlerin oligark diyorlar değil mi onlara oligark diyorlar evet e, bu milyarderlerin ortaya çıkış nedenleri varlık nedenleri e, böyle bir e, böyle bir yap, yapıydı ama bu çöküş ortamında mümkün olan bir yapıydı bu. Fransa'da, İtalya'da veya Türkiye'de benzer boyutta olduğunu söylemek elbette e, saçmalık olur ama. Evet yani mesela pardon bir parantez açarsam. E, Yeltsin e, zaten e, o şartla devretti herhalde bu yolsuzlukları oligarklara yapılanları filan da. E, örtbas etme şartıyla temiz bir şekilde çekilip, hakkımda <gülüyor> yargılanma olmasın diye Putin'e bir casusa, eski istihbaratı, e, Evet, şu yorum orada artık bu iş o kadar rayından çıkmıştı ki, yani devlet yapısı tamamen dağılmaya başlamıştı. Putin burada oligarklara da çeki düzen vermek ve devlet merkezli bu, bunların e, bir kısmını tasfiye etti biliyorsunuz. Evet. E, ve mallarına el koydu. Bu oligarkların çok fazla özelleşmesi ve devlet içine devlet olmalarına bir tepki de aynı zamanda Putin'in iktidara gelmesi. Yani devlet otoritesini e, yeniden tesis etmek ama bu oligarkları da devlet otoritesine bağımlı hale getirmek. Evet, bir ee, çeşit ortak yani evet. E, evet evet yani bir bir tür emperyal bir e, yeniden yapılanma diyebiliriz bunu. E, bu tabi aynı zamanda. E, Şöyle bir şey var. Bu kişiselleştirilmiş iktidar biçimlerinde evvelden büyük ihtimalle bunlar başka şekillerde tezahür ediyordu 18. yüzyılda falan. Ama medyanın toplumun günlük yaşamında çok önemli bir yer tutmaya başlaması nedeniyle merkez medyanın yerel gazetelerden ziyade veya yerel bir basından Fısıltı Gazetesi gibi şeylerden ziyade merkez medyanın toplumun bütününe yaygın ulaşabilen medya araçlarının son derece bu kişiselleşmiş iktidar anlayışına sahip kişiler tarafından tabi son derece önem verilen bir araç. Berlusconi'de, Sarkozy'de, Putin'de, Tayyip Erdoğan'da farklı biçimlerde çok önem veriyorlar medyanın kendi denetimlerinde olmasına. Denetim derken bu illa bütün medyayı denetimi altına almak şeklinde tezahür etmeyebilir Sarkozy'nin. Bütün medyayı kendisi denetiminin altına alma teşebbüsü pek yok bildiğim kadarıyla. Pusin'de ama Le Monde'u ele geçirmek, en yakın dostuna vermek için epey uğraşmış. Epey uğraştı. Yani. Epey uğraştı. İşte ama özellikle e, kamu televizyonlarının e, yöneticilerini doğrudan kendisi atama yetkisine e, sahip. Halbuki evet. bir bağımsız, rütük benzeri bir kurul var orada ve onun ataması lazım aslında uygulamada. Evet. ...medyaya doğrudan bulaşıyor. Berlusconi zaten medyanın içinde. Kendisi basın patronu. Evet, zaten, ee, ve diğerlerini yani, ekarte doğru. etmek üzere. Ee, orada, orada artık bir e, gerçek anlamda çıkar e, ittifakı var. E, medya patronu e, Berlusconi ile başbakan Berlusconi arasında. E, Putin'de ise e, ciddi biçimde muhalif basına e, ağır baskı var. Öldürmelere kadar var. Evet ve yani çok, çok sayıda gazeteci öldürüyor. Çok sayıda gazeteci ölüyor, öldürülüyor. Ağır baskı var ve şu anda bağımsız yani iktidardan bağımsız Rusya'da etkili basın organı kalmamış durumda. Evet özellikle Çünkü... de mesela işte bu Çeçen meselesini gerekçe olarak kullanarak Putin gelmişti zaten. O Moskova bombardımanları diye bilinen... Evet. ...çok şüpheli olaylar... ...çok şüpheli bombardım sürü... evet. evet. ...e onların üzerine giden mesela Politkovskaya gibi... ...çok önemli gazetecileri de ortadan kaldırdılar... Evet, evet, evet. Ee, ...bu e, yok etme... ...yani muhalefet basını... E, ...fiziken veya mali olarak... E, ...susturma, ele geçirme... ...çeşitli yönlerle bu yapılabiliyor... ...burada bir saplantı var... ...ikinci saplantı kişisel ola, olan iktidarın e, çok anlamlı bir saplantısı e, medyada gözükmek. Ne olursa olsun medyada gözükmek. Her yaptığının medyada e, yankı bulması ve kendisinin 24 saat haber olması. E, bu e, tabi şeyde Berlusconi ve Sarkozy'de farklı biçimlerde tezahür ediyor. E, Türkiye'de de e, AKP destek AKP yandaşı televizyon kanalların bazılarında bunu çok açık biçimde görüyoruz haberin en e, izleyicinin en yoğun olduğu mesela akşam 8-10 e, saat diliminde bir e, program can, tartışma programı olabilir neyse herhangi bir program izlenen veya az izlenen bir program neyse e, başbakanın çok sıradan çok eftempüsten yani ee, içinde hiçbir şey söylemediği, protokoler bir konuşma yapıyor diyelim, bir açılış-kapanış konuşması. Pat diye program kesiliyor ve 15 dakika başbakanın konuşması canlı. Hiçbir şey yok ama içinde. Yani önemli bir şey söylemeyeceği de belli olan bir protokol konuşma. Şimdi bu, e, bu e, o, o kendini medyada sürekli gösterme arzusunun karşı taraf tarafından, medya kuruluşları tarafından içselleştirildiğini e, işaret ediyor. Bunun, e, i̇lla başbakanın, illa bunu da göstereceksiniz diye orayı telefonla aradığını zannetmiyorum. Ama böyle bir refleks oluşuyor. E, ve e, bir yerden sonra artık e, e, bir e, iktidar kişisi bu başbakan olur, seçimle gelmiş, AKO'yla gelmiş, cumhurbaşkanı olur. Bu Burada illa Tayyip Erdoğan örneğin üzerinden e, hep konuşmak istemiyorum. Çünkü bu sadece buraya özgü bir şey değil. Bu medyanın e, giderek daha fazla e, kişiselleşmiş iktidar e, sistemlerinde e, medyanın giderek daha fazla bu iktidar aracının çok belirgin, çok doğrudan, bu daha... Eskiden de böyleydi ama bu daha dolaylı biçimde ifade olurdu Bir süzgeç olurdu arada Medya şimdi anın biliyorsunuz yeni felsefe an önemlidir Bugün önemlidir evet. Dolayısıyla o anın doldurulması lazım Ve o anın mümkün olduğu kadar iktidar kişiselleşmiş iktidar figürüyle doldurulması lazım Evet, bu tabii Türkiye'de de ilk değil. E mesela e, Özalı da hatırlıyor, Turgut Özalı da düşününce Erdoğan böyle. Erdoğan örneğini veriyorum. Bu, bu yeni bir şey. 10-20 10-20 yıldan beri derken biraz da o. o yani bu 1980'lerden sonra yeni iktisat politikaları, yeni iktidar politikaları e, çerçevesinde gündeme gelen e, yeni siyaset e, veya post demokrasi dediğimiz demokrasi sonrası. E, arayışlar e, dediğimiz otoriterizmle liberalizmin harmanlandığı evet, e, Thatcher'da, da Thatcher'da da mesela Thatcher'da da hatırlıyorum şimdi sen söyleyince İngiltere'de Demir Lady'de evet tabii ülkelerin e, demokratik derinlikleri çerçevesinde bunu yapabilme sen evet. yani birbisi direnebilmişti hatırladığım kadarıyla epey yara aldı ama direnebilmişti. Başka yerde bu demokratik tarihi derinliği olmayan e, kurumlar e, varsa karşısında direnmek daha zor oluyor. E, Tatcher'de de vardı. Amerika'da bu zaten e, daha farklı biçimde vardır. Orada daha yani ben şeyi pek söyleyemem doğrusu. bu yönetimi çok fazla bunun bir örneğini teşkil etti de, diyemem. E, çünkü zaten orada bir e, başkanlık sistemi etrafında oluşan bir kişiselleştirme var ama Aynı zamanda e, Bu kişiselleştirmek o, kişi, o kişiden ziyade Mevkiyi e, öne çıkaran Bir kişiselleştirme daha çok e, Daha eşitlik e, bu, bu siyasal eşitlik Fikrinin daha e, güçlü biçimde Var olduğu bir toplum Amerika toplumu yani, Cumhurbaşkanı başkan dediğiniz zaman Herkesin ayağa kalktığı bir toplum değil e, Başkansa ben de Yurttaşım denen bir toplum Bu sağcısı veya solcusunda da Demokratında ve cumhuriyetçisinde de olan bir şey. Ta bunu Tokvil 19. yüzyıl ortasında test etmişti Amerika toplumundaki bu. E, bu açıdan eşitlik, iktisadi anlamdan değil de bu açıdan eşitlik e, fikrinin e, o toplumun e, damarlarında, o toplumun hücrelerinde çalıştığını e, ifade etmiştim. Daha otoriter, daha e, feodal e, veyahut aristokrat e, veyahut sultancı geleneklere... Uzun bir gelenekten gelen toplumlarda ise tabi bu otorite karşısındaki baş yeme, otoriteyi kabul etme refleksleri daha yüksek olduğu için buralarda böyle kişiselleştirilmiş, iktidar yeni kişiselleştirilmiş, seçimle gelen. Yani bu verdiğimiz örneklerin hiçbirinde seçimsiz değil Putin örneği çok anlamlı. E, anayasa kendisinin yeniden başkan seçilmesini süre itibariyle engellediği için e, şey tabiriyle, satranç tabiriyle rok yaptılar e, Medvedev'e evet, değil evet, aynen öyle. Ve e, biri cumhurbaşkanı oldu diğeri e, başbakan oldu ve önümüzdeki dönemde de Medvedev'in süresi bittiğinde Putin'in yeniden başkan olmaması için mi neden kalmadı? ...ve böylece ömür boyu sürdürebilirler... ...dört yılda bir veya sekiz yılda bir ROK yaparak... Evet, satrançta tabii bir kere yapılabilir ROK ama olsun... Anayasa Bu... engellememiş ROK'u... <gülüyor> ...onu ön düşündükleri için ROK da bir kere yapılır demiyor... Evet. ...ne Rus anayasası, ne Türkiye'de anayasa... ...ne Amerika'da anayasa böyle bir şey söylemiyor... ...söylemiyor, evet... Dolayısıyla ililahiyaya ya rock yani hayat ömürleri ve yettiği sürece rock yapabilirler e, e, Rusya'da ama ilginç olan Rusya'da e, Rock yani birbirlerini yerine e, geçmeleri yanında e, Tabii ki iktidar e, kişiselleştiği içinde de Putin'in elinde Dolayısıyla e, Rusya'da bugün e, Putin başbakan ama e, fiili devlet başkanı olarak e, yetkileri, fiili anlamda diyorum ama, fiili olarak devlet başkanı yetkileriyle e, dolaşıyor ortada. E, Medvedev hala Putin'in yardımcısı konumunda e, devlet başkanı olmasına rağmen. Protokollerden falan bahsetmiyorum, ona, ona dik riayet ediyorlar. Yani daha ama... yerel e, sorunlara bakıyor galiba Medvedev, son işte Aleksandr Lujkov muydu? adını, ön adını Yuri, Adı, Yuri Lushkov. Ee, Moskova Belediye Başkanı. <gülüyor> Onunla uğraşıyormuş. Onunla çok ciddi biçimde uğraşıyor. O, bu Yuri Lushkov'da e, çok e, sütten çıkmış akkaşık değil. E, bayağı ciddi bir oligark aynı <gülüyor> evet, zamanda ama oligark. çok zengin olduğunu zannetmiyorum. E, öyle bir zenginlik üzerine oluşmuş bir oligark olduğunu zannetmiyorum. Karısının çok büyük büyük derken şahsi harcamalarıyla ilgili yolsuzluklar, harcamalarla ilgili iddialar var. Şu anda bu Yuri Lushkov'un dediğin gibi devlet başkanı Medvedev can düşmanı olmuş durumda ve bir müddet sonra bu Yuri Lushkov'un hakkında ya tutuklama çıkacak ya bir şey çıkacağı benziyor. Evet, ülkeyi terk etti. Belki de bir daha dönmez. Tatile çıktı deniyor ama belki bir daha dönmez diye çok sürreal bir haber de okudum. Moskova belediye başkanından bahsediyor. Evet, evet ama biliyorsunuz böyle ülkeyi tatil bahanesiyle çıkıp da canını kurtaran malını da kurtaran epey oligark vardı. var. Birkaç evet. tanesi de İngiliz e, futbol kulüplerini falan satın alıyorlar. Evet. <gülüyor> e, olabilir. E, olabilir. E, bu tabii başka bir e, şey tarzı. Yönetim tarzı. E, bu e, Yuri Lushkov'un arkasında bir toplumsal e, demokratik e, destek yok elbette. O da benzer bir oligark olduğu için e, etrafında bir çıkar çevresi desteği var. Zaten savaşta o çıkart çevreleri arasında e, perde arkasından sürdürlen vuruşmalar, çatışmalar şeklinde tezahür ediyor. E, önümüzdeki dönemde bunu konuşmamızın nedeni, önümüzdeki dönemde e, bir yeni anayasa e, tartışmasına başlayacağız e, Türkiye'de e, umurum ediyoruz en azından e, ve bu yeni anayasa e, tartışmasında demokrasinin böyle bir post demokratik anlayışlamı e, tasarlanacağı, kurumlarının tasarlanacağı yoksa e, daha e, katılımcı, e, çoğul bir e, toplum anlayışına tekabül eden, a, çoğul toplum anlayışı iktidarın da çoğul olmasını, iktidar alanlarının da çoğul olmasını e, emreder. E, çoğul bir toplum anlayışına tekabül eden e, kurumlar e, seçim sistemleri e, iktidar yapılanmalarını mı gündeme getireceğiz tartışması için çok anlamlı. Çünkü sadece seçilmiş olmak demokrasinin gerekli fakat yeterli olmayan bu, bir nokta. Bu çok önemli bir nokta ileride muhakkak konuşacağız. Çünkü bu yeni anayasa e, ile karışık olarak da e, 2B gibi. Ya da üçüncü köprü gibi ya da bu işte Sulu Kule'de olduktan sonra başka yerlerde de gentrification projeleriyle çok önemli gündeme gelecek yeni bir planın da önüne karşısına çıkmak lazım projenin. Bu bir sadece e, e, siyaset sadece e, siyasal partilere ee, özgü siyasal partilerin tekelinde olan bir e, konu değildir. Toplumun bütün e, kurum ve e, kişilerinin e, müdahale sözünü söyleme fikrini belirtme hakkının olduğu bir e, alandır ve o, o bu alanda da e, geniş bir müzakere fikri çatışma alanıdır. Silahlı evet. çatışma değil ama fikri çatışma. Çok önemli işte evet yani ne nükleer santralde mesela meclisten apar topar artık hiçbir kamuoyu şey olmadan geçirdi i̇şte konu da Putin ise özellikle Russe evet. yani 2 B de toplumun bir anlamda intiharı e, ile sonuçlanabilecek büyüklükte bir şey. Evet. Uzmanların söylediklerine göre onun için evet dediğin çok doğru yani genel bir. Böyle kişiselleştirilmiş yönetimin varlığına karşı büyük, büyük projelerin böyle kolayca geçirilmesine engel olmak lazım. Büyük... Tabii tabii tabii yani bu, o, bu, bu öbür türlü demokratik meşruiyeti eksik yani seçilmiş fakat demokratik meşruiyeti eksik olan e, bir e, yönetim e, karşımızda var demektir. E, Türkiye'de bu eğilim var. 12 Eylül rejimi zaten böyle bir rejim. Evet, aynen öyle. 12 Eylül rejimden çıkmak da bu rejim içinde 30 yıldan beri siyasi tahayyülleri şekillenmiş, siyasi refleksleri şekillenmiş siyasetçilerle bu rejimden çıkmak zorundayız. Onlar buharlaşmayacaklar. Dolayısıyla çok daha bu konuda dikkatli e, olunması bu konuda ciddi bir toplumsal mücadele verilmesi gerekiyor ee, şey e, değişim aynı zamanda böyle bir e, gerginliğinde e, içinde taşır eski e, rejimin ele şeyleri fikirleri kurumları Tabii ki doğal olarak değişimin değişim süreci içinde de kendilerini yeniden üretirler başka e, figürler tarafından Evet Önümüzdeki dönemde anayasa tartışmaları, siyasi partiler tartışmaları, seçim yasaları tartışmaları bunları gündeme getirecek. Kamu yönetiminin yeniden yapılanması tartışmaları, bunların hepsi birbirini tamamlayan e, e, konular ve birinin birindeki gelişme diğerindekini etkileyecek konular. Evet bunları bol bol konuşma fırsatı evet. bulacağımızı umuyorum. Çok teşekkürler Ahmet. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Aram Günaydın. Abi. Evet, futbol ve basketbol ama biraz ikisi de ne futbol futbol ne de basket basket üzerinden konuşacağız anladığım kadarıyla. Bugün. Ama yani e, Türkiye'deki 484. Geleneksel Tahriye Kapıldığı Haftasında da başka şey konuşmak yakışmazdı bize. Evet doğru. Yani, tahriye kapıldım Haftası. E, hani biz arkadaşlarla Toprandaydık e, geçen akşam. E, ondan önce de Antep'teydik. Bir, ee, bir avuç kendini bilmezden biri misin sen de? Ben biriyim, ben biriyim. Yaptıklık topoların aynı da burada, oraya buraya gidiyoruz işte. İşte <gülüyor> işi bir yana pazar. da bu tarih meselesi Antep'teydi, futbol tribünlerinde Gaziantepspor Bursaspor maçı 62. dakikada hakem tarafından tatil edildi ve e, Türk futbol ortamının aslında ne kadar, zaten bildiğimiz bir şey ama ne kadar. Çifte standartçı ve 200'lü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şöyle niye, Bursa Spor... niye öyle diyorsun yani çifte standart? Biraz açıklar mısın lütfen? Açıklayacağım şimdi devamını. Hmm. <gülüyor> şimdi Bursa Spor zaten pazartesi akşamı yenilirse bile hafta lider kapayacaktı ama... ...muhtemelen 3 puan kazanmak için gittiler... 1-0'da ona geçtiler. Normalde Gaziantep seyircinin böyle en yumuşak olduğu deplasmanlardan biri. Yani çok fazla olay olmaz ama e, tabii bu tribündeki olay meselesi Türkiye'de biraz da takımların başarısıyla alakalı. Biz Gaziantep'in daha iyi, başarılı olduğu yıllarda Gaziantep sporun daha sakindi. Son iki sezon böyle bir e, maçlara ilgisizlik gelen taraftarın tepkileri yönetime, küfürlü tezahürat, Bunlar var yani yok değil son iki sezon. Daha önce başkanın şikayeti olmuştu. Yani kendi seyircisinden şikayet etmişti başkan. Hmm. Ee, şu andaki Gaziantep, Gaziantep Spor Başkanı. Ee, işte o maç, Bursa Spor gol atınca da e, seyirci golce defol olduğunu idareyle tepki gösteriyor. Pazartesi akşamı ama e, tepki sadece sözde kalmıyor. sağa şişeler yağıyor ve böyle bir kocaman artık bir buçuk mu iki, iki litrelik mi bir kocaman pet şişe. Sağya koanlar bayrağının dibine atılıyor. Hatta Bursa Spor Takımı işte atmakta zorlanıyor. Ee, Hakimi de yani doğrusunu yaparak sağa atılan, yani yaralayıcı niteli olan e, bu şişeleri vesaireyi 4. hakeme götürüyor. Rapor gelecek çünkü federasyonu. Yani şunlar atıldı. Bunlar rapora herhalde eklenecek. Ee, Antep seyicisi daha da sinirleniyor. Bundan tahrik oluyor bu davranıştan. Yani hakim bunu şey yapmış. Kasıtlı yapmış. Çünkü sağa bir şey atılmamış sanki. Bir Sa sahaya bir şey atılmasını e, yani dördüncü yardımcı hakeme e, teslim edilmesini bir tahrik unsuru olarak. Evet, tahrik ve koşarak e, bir koyna bayan dibinden durur kale şeye taç çizgisinde dördüncü hakeme koşarak bunları götürmüş bu alt etseyizin son derece tahrik etmiş. Hmm. Niye koşarak götürmüş? Böyle hani yani bir bilhassa, bakın siz bunları atıyorsunuz kötü seyircisiniz. Hani bunları de, demiş sanki. Ok. Halbuki at, evet. kendisi hakemin de atması lazımdı. Götürmek yemiyor. Kendisi hakem zafer tribünü geri atmış lazım onları. <gülüyor> evet, tabi. Bu Ermantor'un hatası mesela. Abi. Seydi de ayıp geri atmış tribünü. Evet. 70'lerde. E, Kim Erman oğlu mu? Erman Ermantor futbolcuyken. Şey evet. futbolcudur ya yani, böyle sert ve e, hani yorumcu gibi dayı bir futbol futbolcu o zaman da. Şey işte, ayva falan atıyorlar ki geri atıyor tribüne. Evet. <gülüyor> bunun örneğini şeyde de gördük. Ee, um, herhalde 5 sene falan da Diyarbakır'daki Diyarbakır Konyaspor içinde olay çıkmıştı. İşte klasik koltuk kırma hadisesi yaşanmıştı. Galiba hani rekor koltuk kırıldı herhalde o maçta. böyle beş bin, 6 bin falan. <gülüyor> Polislerin bir kısmı koltukları tribüne geri atıyorlar. Ceresan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hepsi <gülüyor> <gülüyor> biz de da biz de siz falan değil ama çok komik görüntüydü yani herhalde o çevik kuvvet dediği yani maçta görev almış sıradan karakol polisi evet. eskisi o oluyor neyse biz Antep'e dönelim e, neyse Antep bundan çok tarih oluyor bu sefer e, yani sahaya başka şey atmaya devam ediyorlar e, muhtemelen çakmak olduğu tahmin edilen bir şey e, yan hakemlerden birinin yardımcı hakemlerden birinin kafasına geliyor ...ve kafası yoruluyor... ...yardımcı hakemin... ...işte sağda o şey... ...tedavisi sürüyor... ...bir yandan da... ...yani maçın hakemi Deniz Çoban... ...işte konuşuyor yardımcılarıyla... ...4. hakemini... ...ve soyunma odasına gidiyor... ...maçı tatil ediyor... Hakem de ...yani kafası hakem de ...odan hastaneye götürülüyor... ...işte dikiş falan atılıyor kafasına... ...ondan sonra şeyi gördük tabii... ...Türkiye'den şaşkını kötü bir şekilde... ...şöyle şey... ...sadece bir çakmak katılmış. Kafasında bir çizik var hakemin, yani o yarıktı değil çizik o falan diye böyle bu şeyi küçümsemeler e, özellikle Antep tarafında e, televizyon programlarını arayan Antepli seyircileri de ben şaşırdım yani devam etseydi işte daha önce örneğini görmedik mi vesaire tabi bütün olay şunda etkiliyor daha önce bunun çok daha vahim oldu işte benim gittiğim maçta da oluyor yani, futbolcunun kafasına mesela Ali de e, hatta Gaziantepsporlu futbolcuydu. Böyle sert bir isim attılar. karşı tarafta olmuş yani tahta falan da olabilir çap diye kafasına geldi adam yere yığıldı dediğim 15 sene önce oluyor tabi tedavisi yapıldı gayet sakin devam etti maç yani adam hasta <gülüyor> Anterispon eksik oynadı gazende ee, o tedavi yapılan süreyi hani gayet normal bir olaymış gibi karşılamış. Oyunun bir parçası su, futbolun bir kuralıymış gibi yani. Tabii, aynen aynı öyle e, sen de televizyona fazla yaklaşma kardeşim diyecekler neredeyse yani. Çok öyle sağ çıksan fazla açıktan gitme. Hani biraz işten oyna. Bir daha iç gibi oyna. Korner filan da atmasan olur arada bir. Korner'e e, e, şey yaptırın topu. Korner'e çıkarttırmayın canım. Evet. Ya olsun ya gol olsun. Diyecekler evet. neredeyse. Hani Oradan biraz daha ilerledik o noktada ama e, tabii Antep e, seyircisi ve halkı da şunu görüyor. İşte geçen sene diyor e, üç büyüklerin bir tanesinin içinde olmuştu. Hakem nasıl tans etmemişti. Tabi o hatadan dolayı yani o e, üç büyüklerin bir maçında bunu yapmanın zorluğundan dolayı hakemler hep şey yapıyorlar yani bu olayı e, hakikaten e, bir e, üç büyük takımın seyircisini İstanbul'da yapsa ve maçı tatil etsiniz büyük şey çıkar yani hakem kariyerinde riski atar. E, halbuki bir kere bunu yapsalar bu iş bitecek hebeki. Aynen o aynen o. Şimdi eee Haftanın geri kalandaki tepkilere falan baktığında ben ya, Hakem Deniz Çoban'ın kariyerinden endişe ediyorum. Şey demeye başladı. Gaziantep Başkanı kulüpler Birliği toplantısı vardı. İşte bu bütün takımların başını ağrıtır maç 62 dakikadan tekrar oynansın. falan demeye başladı. Hani e, Şeyi bıraktım. E, hani Az ceza alalım, bir maç sağımız kapalım, kap kapansın falan değil. Neredeyse şey olacak. Hükümet Galibiyeti kendi isteyecek yani. Evet. O, o seviyeye geldi. <gülüyor> Çünkü muhtemelen böyle bir yarıda kalan maçtan sonra Gaziantepspor 3-0 3 yenik ilan edilecek. E, herhalde iki maç e, sağsı kapatılacak yani başka şehirlerde oynayacak. Zaten lükteki durumları pek parlak değil. Ciddi bir zarar urayacaklar Ama hakikaten de yani bundan sonrası için bir standart oluşturabilir. E, hani başka kulüplerden de ses çıkmadı. Yani rakip şeyi de Bursaspor'a ses çıkarmıyor pek çünkü onlar da biliyorlar hani daha önce nasıl davrandığını pek şey çıkaran yok hani böyle davranmalıydı falan diye. Evet, Bursa Spor'un da bir hayli tecrü geçmiş tecrübesi var bu konularda evet. şiddet olaylarında. Yani şey şiddet illa fiziki olmayabilir, sözü de olabilir. Geçen seneki Diyarbakır Spor maçını unutmuyoruz tabii ki o seyircinin ırkçı evet. tezahüratını. sonra bir madde eklendi işte ırkçı tezahüratları da sanıyorum Yani aynı durum olursa seyirci de alacak yine öyle bir e, etnik dinsel öykü e, kaşıyan böyle bir hakaret içeren tezart olursa toplu tezart ona da ceza var e, ve yine ilginçtir burada hep daha önce de konuşmuştuk yani federasyon kendi maşlelemin o hakemini koruyamıyor yani böyle bir şeyin arkasında ben şunu beklerim başkan çıkar e, federasyon başkanı ya da bir üst düzey görevlisi ...hani hakemimizin aldık kadar arkasındayız der en azından kimseyi şey yapmadan diğer hani maçın diğer taraflarında aşarlamadan hiç öyle bir şey yok. Hakem ortada yani o kararı verdi, ortada kaldı. Çok Adam, ciddi bir şimdi anladım bu, bu riyakarlıktan neyi kastettiğini. Çünkü yani gerçekten bir çürüme e, durumu göstergeleri bütün bunlar denebilir. E, o zaman hakeme etki vermeyin ya. bu. Çünkü o hakem kendi başına almıyor tabii. O daha önce verilen talimatlar doğrultusunda bütün o kararı alıyor vesaire. Daha önce de oldu bunlar işte kafası şey yapan patlayan, yaralan hakemler hani ezber aldığı bir karar değil hakemin muhtemelen hakem seminerlerinde onlara verilen talimatlara denmiştir ki arkadaşlar size yapılan fiziki bir saldırı varsa tatil edeceksin. Yardımcılığınızı toplayın, duruma bakın ve gerekirse tatil edin. Hakem da onu uyguladı, doğrusunu yaptı. Yani bu şey de değil işte en korkuncu da şu benim korkuncuma gelen yani bu sadece futbol olaylarında değil diğer olaylarda sadece bir çizik. Yani evet. bu Şiddetin derecesiyle mi ona bakacağız o zaman? Şey lazım Birisinin inip yan hakimin böyle evre çıkarıp pataklaması lazım. <gülüyor> <sanki>. <gülüyor> Maçın ters edilmesi için. Ağzını burnunu kırsın. Ya da 3 kişilik bir e, adli tıp heyeti gelip inceliyor. Ona göre maç. Aa e, Bu şu kadar yara kadar maç devam eder. Raporu veriyor. Tribünlerden ha şey olsun bir. o zaman. 4 e, şey. 4 e, kişilik bir durum. Ha, 4 dikişe kadar maç devam eder diye. 12, e, 5 dakikanızı kesiyoruz maçtan falan. Evet. 60-70'e kadar <gülüyor> 67 <değil 67'den gülüyor> devam edecek. <Evet. gülüyor> 10 kişi olsaydı daha fazla şey yapacaktık. <gülüyor> yani hani bu medya ortamında seyircinin hakim olduğu medya ortamında ileride belki de olur televizyon diye bir televizyon sporuna dönüşürse o da olur. Seyirci müdahale eder dışarıdan ama şu andaki şartlarda hani öyle bir hmm. şey mümkün değil. Bir dakika kesiyoruz falan. <gülüyor> mümkün <gülüyor> değil. <gülüyor> Yani yine beni şey olan ve şey oldu yani e, neredeyse o, o maçtaki olan hakemin üzerine kalıyor. Seyirciyi tahrik eden bir hakem. Hay Allah Peki bir şey soracağım. Bu ne zaman karar veriliyor? Bu, bu kararın gecikmesi de sakıncalı değil mi? Yani maçın sonucunun işte Hükmen, Bursa, Galip, Antep, Mağlup, 0 ve işte şu kadar ceza filan kararları ne zaman verilecek? Evet. Yani mesela Fenerbahçe-Galcay maçlarında olduğu zaman iyice uzuyor bu olaylar. Çünkü muhtemelen iki taraf feci baskı yapıyorlar federasyona. Ee, yani üç büyükler özellikle lobileri kuvvetli olduğu için. Birkaç haftaya sarkan kararlar oldu. Burada maçın hani pazartesi olduğu hesaba katarsak herhalde gelecek hafta başı. Profesyonel disiplin kurulu bir karar verecektir. Ee, yani pazartesi, salı herhalde. Bu hafta sonu maçlarından sonra bir karar verecek. Çünkü... Antep bu hafta deplasmanında oynuyor. Gelecek hafta kendi saha var. Bir karar verilmesi lazım. O maçı nerede oynayacak? Antep'te mi değil mi? Ee, i̇lginçtir. Bursa Spor maçına da iki sezon olur. çok sık geliyor. Geçen sezon e, Diyarbakır'daki e, Diyarbakırspor Spor Bursa Spor maçında e, böyle olaylar olmuştu. Ondan sonra e, hangi maçta oldu? E, i̇kinci yarıdaki e, ya bu Kır Bursa maçından mı İstanbul Belediye maçından ama bir maçta daha oldu yani? Hatırlamıyorum. Ne <gülüyor> evet. ee, Yani şey e, sık sık Bursa sporun başına gelen bir durum. Onlar da bundan bir şekilde faydalanıyor. Belki zaten yeneceklerdi onu da gitmişlerdi. Hani bilemiyoruz. İyi ee, iş yani. Durun. Evet, evet yani, futbol şey, adına uh -huh. bunu konuşmuş olduk evet. bu hafta. Öbür konuda yani hala şey devam ediyor. Şu para ödülleri meselesi. Biraz basket üzerinden konuşmuştuk. Geçen hafta sonu pazar günü galiba milletin herhalde pazar günü millet gazetesinin manşetiydi. Yani Spor Ligi ana manşetiydi. Bu arada kadın sporcuların başarılı oldu bir dönem. İşte Halit Nurcan Taylan dünya şampiyonu oldu. Boks'ta Gülsüm Tatar dünya şampiyonu oldu önereni başarılar ama bu sporculardan Nurcan Taylan Cuma gününde bir açıklama yapmış işte Bat şu kadar veriliyor biz şey yani alamıyoruz falan böyle bir yakınmalar ee, işte bizim niye şey görüyorlar ee, bize niye ödül vermiyorlar bu arada ödül vermiyorlar diyen kişi devletin spor ödül yönetmeliği gereği e, bin altınlık ödül hak kazandı yani bir şey değil otomatikman dünya şampiyonlar yani olimpiyatlar e, tarafından tanınmış her spor dünya şampiyonu sporcu bin altın kazanıyor. Bin cumhuriyet altını. Hmm. Altının şu an değerlendiği dönemde hiç fena değil. Yani öyle düşünüyorum. Ee, herhalde 420 bin lira mı ediyor? O civarda bir şey ediyor. Hmm. Şu hiç. an hesaplarla. İyiymiş. Ee, he, yani bu olimpiyatta alırsanız galiba olimpiyatta olimpiyatta da bin herhalde. Böyle bir ağırlama sorunu. Bunu İkinci olursanız da var, ikinci olursanız da 500 cumhuriyeti altını, üçüncü olursanız herhalde 250. Şeyler de dünya ikincisi olan basketbolcular da yani o ekstra verilen işte örtülü veya nereden verildiğini tam bilmiyoruz. O ödülüne dışında zaten bunu da aldılar. Onu da aldılar. Şimdi burada ilginç olan durum şu federasyonu başkanı Turgay Demirel de Cevap verdi. Ee, Şeyi ben mesela Hani her spor dalına aynı ödülün verilmesi idrak ediyorum. Yani basketboldaki bilgi rekabet e, ve çalışma ile hani halterdeki düşünemiyorum bile. E, halter, box vesaire Türkiye'nin hep başarılı olduğu spor dalları bu işte rekabetin az olduğu, az katılımcının olduğu e, dünyada 200 ülkenin değil de 50 ülkenin yaptığı spor dallarıdır maalesef. İşte halter, tekvando falan belli ülkelerin kontrolünde olan. Ee, şeye gelince işte asıl Olimpiyatın ana e, sporları olan jimnastik, atletizm, yüzme yarı finalistimiz yok hiç gözükmediğimiz spor dallarıyız. Türk sporcu göremeyiz Olimpiyat tek Türk işte son yıllarda bir atletizmde bir kıpırdanma var ama mesela atletle haldece aynı ödül alıyor. Bence yani bu ödül etmenin şöyle değişik yapılması lazım, kesin bir hiyerarşi oluşturulması lazım spor dalları arasında. Ee, yani o artık şeydeki olimpiyattaki o madalya ödülünün bakılır. Ee, onun ne kadar iski bir spor olduğundan bakılırken yani bir şekilde bir e, böyle bir somut ölçüt bulup şeyleri sporları kağıtla ayırmak lazım. Yani evet. Karate de dünya şampiyonu adamla atletizmde olanı ben nasıl değerlendireyim? Zaten bunun yansımasını da medyada görüyoruz işte. Dünya değil, Türkiye'den yetişmiş bir atlet Avrupa şampiyonu oldu. Nevi'den bahsediyorum. Yani bir hafta boyunca gazetelerde işlendi. E, yani halter ve boks için aynısı olmayacak Yani, olmuyor. yani spor sayfalarıyla iyi büyütülüyor Ama o kadar da büyütülmeyecek e, Hatta Yani boksu biraz daha mümkün çıkarıyorum. Halter daha da tartışmalı Bence yani bu Çin'de Çin hükümetinin spor politikası Geriye orada Halter adayı Kızları yaptıklarını falan okuduktan sonra e, Daha da bir e, içim kalkmıştı 2008'de Yani 10-12 yaşında kızları topluyorlar 8-10 yıl çalıştırıyorlar ama böyle 10 binlerce kız işte 10 tanesi halterci oluyor. 9.990 tanesi e, köylerin ailelerinin yerde geliyor ama böyle o hal yüzünden yamuk yamuk kalmış vücutlarla. Çünkü hakikaten ufak yaştan ağırlığın altına girmek son derece sakın, sakıncalı bir şey. E, ben şeyi, Nurcan Taylan'ın tepkisini burada bu bakımdan iyice garipsiyorum. Bir de şu noktaya geliyoruz. Yıllarca yapılan komik bir terminolojik hata devam ediyor bu. Futbol dışındaki bütün sıfırları amatör spor denir Türkiye'de. Yani Fenerbahçe Başkanı Az Yıldırım sayılı genel konuşması yapar. Amatör sporlara geçen yıl 50 milyon dolarlık bütçe ayırdık der mesela. <gülüyor> amatör o kadar bütçe. Amatör zaten. Hani o bütçeyi yine ayırıyorsun. Aslında bu işin e, yani, hani, kanunla da düzenlenmesi gerekir. Kanundan bir tek futbolculuk futbolculuk bir meslek olarak kabul ediliyor 1951'den beri. E, ve e, vergi ödüyorlar. Diğer sporcuları hiç vergi ödemiyorlar. Yani bu kazandıkları ödüller aynen cepte. Ee, ve amatör statüsündeler. Halbuki sadece Türkiye için değil, olimpiyatlar da zaten 20 yıldır, 30 yıldır bu hale dönüştü. Yani üst düzey sporcular bütün dallarda profesyoneldir. Yani bazı istisnalar hariç. Yani o işi meslekleri olarak yaparlar. Ha, Türkiye'de şu zorluk var. Futbol, basketbol, voleybol hakikaten Profesyonel olarak yapılıyor yani o sporculukları süresince o işle uğraşıyor sporcular. Diğer sporlarda sıkıntı oluyor yani bir ödül bir size destek olan kulüp bulamazsanız bir ek iş yapmak zorunda oluyorsunuz. O da genellikle beden eğitimi oluyor. Çünkü o sporcular sporcu adayları beden eğitimi spor yüksek okullarında okuyorlar. ek olarak. Ama hani böyle bir ödül böyle bir başarı kazandıktan sonra zaten hem devletin verdiği ödülü var hem de e, kulüpler hani öyle bir gözde sporcuyu kadrolarına katmak istiyorlar. Hani daha iyi bir maaş veriyorlar. Hakikaten o sporunuzla uğraşıyorsunuz. Yani sizin amatörlüğünüzden bahsedilebilir mi artık? Hiç söz konusu bile olamaz. Yani amatör şu hakikaten eski tabirle. işte Ömer abi, Alp Volkan e, işleri yani gazetecilik, gazetecilik işleri dışında bir de badmintonla uğraşıyorlar. Ama ilerliyorlar 5 yıl çalışıp işte şey, Balkan Şampiyonası'nda dereceye giriyorlar mesela. Ondan sonra şampiyonu bitiriyor, tekrar işlerine dönüyorlar. Yani bu amatörlük. O, yani. Yok, biz yüzüyoruz aslında. Fakat bu tulumlar yasaklandığından beri şey yapamıyoruz. Kombine, kombinezonlar. Mo moralinizi bozmak için onu Kombinezon meselesi. Evet. Yoksa iki sene idare etmiştik onlarla ama. Evet. Açık radyo hizmet takımı olarak. <gülüyor> Evet, evet. Yani işte, çok tuhaf bir şey hakikaten bu. Ya yani Amatörlük falan söz konusu değil artık. yani Şeylerden de bu e, basından ve şeyden silmek lazım. Amatör burada çok ilgi gösteriyorsunuz diyor gazeteler. Basketbolun nesi <gülüyor> amatör? yani yüzden <oyuncuların> hiçbir <gülüyor> amatör değil. Ortalama e, 1 milyon TL ödül alıyorlar işte. Hani Hiddiar Türk onu falan saymıyorum. Yılda 9 milyon dolar alanları. Basketbol hiçbir şey amatör değil. Yani voleybol keza öyle. Evet. İşte diğer bireysel sporlarda da yavaş yavaş o profesyonel oyuncuları görüyoruz yani martal İlham. Amatör spor profesyonel bir sporcu. Yani sponsoru var, kulübü var. Zaten turnuvalardan belli para ödülleri kazanıyor. Biraz daha aşama yaparsa o ödüllerle birikim yapacak düzeye de gelebilecek yani. yani şu an daha hala ufak ufak kazanıyor. Durum yani kulüplerin bir kısmı zaten destekliyorlar. yani o amatör sporculuk 70'lerde kalmış yani gibi şey. Burada bir kilit nokta daha var. Bu ödüller alınıyor ve amatör sporcu olduğu için demin değilim vergi verilmiyor. Şimdi bu da e, şey konu değil yani m, adil bir durum değil. hani Sporcuysanız ve hani hakikaten o işi yaparak gelir gelin ediyorsunuz vergisine vermek zorundasınız. Türkiye'deki en ciddi sorununun. Futbolda bile futbolcular %15 vergi ödüyorlar. Ee, akıllır gibi değil yani. Hani, düzeyi %15 vergi en yüksek gelir grubunda hele. on yanları düşünürsek, Süper Lig'de yani ben işte aleklerden elanlardan bahsetmiyorum. Süper Lig'de ortalama gelir herhalde e, yılda 400 bin lira, 500 bin lira o civarda falandır. Yani ciddi bir gelir var. Yani 400 bin lira yıllık gelir. Bu ülkede en, en üst düzey gelir grubunda. Yani A, A plus Öyle düşünür ve %15 vergi veriyor. Bir kısmı da onu kulübün üzerine atıyor futbolcular. Öyle bir durum. İşte basketçiler hiç ödemiyor. Yani böyle, böyle bir durum. Bu konuda da yani hem sporcuların statüsü hem de bu vergilendirmeyle ilgili bir düzenleme yapılması şart. Evet, devlet başarılı sporcuların ödüllendirir. Ama sporcu da hani o yüksek gelir üzerinden bir vergi verir. Yani belli sağlanabilir ama yani basketbol, voleybol, Kesin bir düzenleme düşünmek lazım bence bu konuda. Evet. Çok önemli bir hakikaten... ...nerediyse o klasik deyimle kanayan bir yara haline almış meğerse. Heh, şöyle Bek, bununla ilgili komik bir şey anlatayım. Ee, Türkiye'de işte yabancılarına katıldığı para ödülü turnumalar düzenliyor. Mesela teniste. Ee, dünyadaki Hı. uygulama teniste şudur. Işte İngiltere'deki turnuamı para ödülü aldınız. 20 bin dolar çeyrek finali eğlendiniz neyse... Ülkeden çıkarken vergi bir Zaten vergi kesilir verilir para size. Hmm. Evet. Türkiye'deki e, şöyle komiklik var. Tenisçi parayı alıyor, şaşırarak bakıyor. Vergisi yok bizde vergi, hocam sen çık git. <gülüyor> tamam kesilmiyor vergi yani. Yani artık hani, teniste işte İstanbul Cup vardı. Yani. En üst düzeyü profesyonel turnuva. Hmm. Hani onunla övünüyor zaten. Profesyonel olmakla vergi yok borcuzlardan <gülüyor> ben Türk İstanbul'a gelirdim, Mal Türkiye gelirdim, <gülüyor> turunu oynamak için yani biraz da artarsa frizilleri. Evet, biz de tenise başlamayı düşünüyoruz. Evet, ben burada izninizi isteyeceğim biraz ee, çok tarihim geldi, sokağa çıkmak üzereyim. Evet, bir... Hah, aldık arkadaşlar. Ee, Tornacıya e, ee, tamam. Ya, yaptırdık, <gülüyor> şimdi çıkıyoruz biraz. Peki çok teşekkürler. İyi eğlenceler ha, ha, hafta görüşmek üzere. Alp Ulagaylı Spor. Evet, böylece ile beraber sporda bitti ve açık gazetenin de sonuna gelir. Bu haftanın son açık gazetesinde bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Oldukça gene hareketli saldırılarla ırkçılıklarla dolu bir haftayı da geride bıraktık ama son haber belki de iyiydi. Yani bu görüşme bir bu işin bir dönüşüm noktasına geldiğini barış yönünde bir gelişmeler olabileceğini de gösteren haberlerle kapanmış oluyor hafta diyelim ve pazartesiye daha umutlu başlayalım ama bütün bu saldırganlıkları filan da ifade eden bir başka şarkıyla da bitirmenin uygun olacağını düşündük Bruce Springsteen'in doğum günü de Boss diye nitelendirilen lakabı boss olan patron olan çok önemli bir müzisyen hem folk dalında hem de rock dalında gayet önemli başarıları olan biri Bruce Springsteen 1949'da bugün doğmuştu Ondan e, konuya da uygun düşeceğini düşündüğümüz bir parçayla bitiriyoruz. Woody Guthrie'nin bestesi men sokak serserileri yani hükümetin ya da şiddet gruplarının tezgahındaki insanları anlatıyor. Vigilantemen, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. line of line. Carry that sword off shotgun In his hands For the shooter's brother Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.